Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Soruların Peşinde'ye hoş geldiniz. Biz 3 haftalık bir aradan sonra e, nihayet yeniden Soruların Peşinde ile karşınızdayız. E, bu hafta Soruların Peşinde de e, Gazali'yi konuşacağız. E, Gazali hangi soruların peşindeydi? E, peşine düşeceğimiz, meselemiz önümüzdeki 2 saat boyunca yaklaşık bu olacak. İzlediğiniz İhsan Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, üç haftalık araya dair de e, gerçi izleyicilerimiz biliyorlar e, büyük oranda. Bir rahatsızlığınız var idi. Ona dair bir şeyler söylemek ister misiniz? dair bir şey söylemeye gerek yok. Sadece şöyle diyelim. Soruların peşinde koşarken yorulduk biraz. Dinlenme <gülüyor> evet. ihtiyacı hasıl oldu. Dinlendik. Tekrar kaldığımız yerden koşmaya devam diyelim. Eyvallah. Eyvallah. Hocam şimdi e, üç hafta önce kendi akışımızı durdurmuştuk ve Gazali etrafında bir özel program yapalım diye konuşmuş idik. Bugüne nasip oldu. Gazali'yi üç başlıkta ben tasnif ettim. Sizin tabi bu tasniften haberiniz yok henüz. Gazali'nin dünyası, Gazali'nin krizi, arayışı, Gazali'nin sonuçlarını bu programda inşallah toparlarız diye bir ümidim var. Vaktimiz yeterse. İnşallah. Ben e, bir e, atmosferini çizelim istiyorum önce. E, İmam Gazali. Etrafında çok büyük tartışmalar var. Onlara da geleceğiz. E, o atmosfer 1058 yılında Tusta doğuyor. Nizamiye medresinde baş müderris oluyor. E, Dün, Nişabur, Şam, Bağdat, Mekke arası o coğrafyada bir hayat sürüyor. Horasan, e, Kudüs. Horasan, Kudüs doğduğu ve ömrünü sürdürdüğü coğrafya ve tarih hani bizi ilgilendiren kısmı ile en azından Bağdat'ta Abbasiler, Abbasî halifesi hilafeti zayıflıyor. Mısır'da aşağıda Fatimi bir kaos içerisinde zayıflıyor. Endülüs Emevileri yıkıma giriyor. böyle de bir coğrafya bizi ilgilendiren. Bizans da son büyük sınırlarına ulaşmış durumda. Siyasal atmosfer İslam dünyası açısından hususen söylersek kaos ve düzensizlik var. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Şimdi bence ben düşünce atmosferini Anladım. Gayet güzel bence gayet güzel bir temellendirme yaptın ama oraya başlamadan önce bence şu sorun cevabını vermemiz lazım. Bir kültürü, bir medeniyeti, bir kişi üzerinden okumak ne demek? Hmm. O çerçeveyi çizmeden gazlar üzerine konuşursak yanlış anlaşılabilir. ...hep bir metodoloji e, belirlemiş oluruz hem, hem de e, yapılan yanlışlara e, ya da e, mümkün yanlış anlamalara da... E, ...engel ya. olmuş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bir medeniyeti, bir kültürü, bir kişi üzerinden okumak... E, ...oldukça riskli bir şey. İndirgemeci bir e, tavra bizi götürebilir. E, hemen hemen olup biten her şeyi... O kişi etrafında anlamlandırmaya başlarız. Yani bir gülle bahar gelmiş. Getirmeye çalışırız. Halbuki bir gülle bahar gelmez. Kültürler, medeniyetler çok karmaşık hadiselerdir. Şimdi bu tabii işin genel teorik tarafı ama özellikle bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi kişi üzerinden okumalar yaparken takdir ile takdisi birbirine karıştırıyoruz. Yani kişileri kutsayarak, buradaki kutsamayıyla dini anlamda değil, otorite haline getirerek, tartışmasızlık zırhına büründürerek, eleştiriden uzak tutarak, onu zaman mekan üstü fikir üretmiş, vahiy almış gibi bir tabir caizse bu gözle okumaya çalışıyoruz. Şimdi eğer biz e, takdis ve tahkir ikileminden kurtulamazsak... yani Şimdi ya takdis ediyoruz ya tahkir ediyoruz. E, takdir ve tenkide gelemeyiz. Bence... Bu... bu modern bir sorun mu yoksa mesela yok, gazali özelinde... Yok Klasik gelenekte de bunu Var. yapar tabii. Bu otorite anlayışı, mensubiyet duyma, kendine şeyh üretme, e, aklını ödünç verme, e, işin cevaplardan hareket ederek düşünme soruları değil de hmm. cevapları merkeze alarak düşünme. Onlar o cevaplardan hareket ederek bir sosyal statü elde etme bir tezgahtarlık yapma, bir bayilik yapma, bir dükkan açma. Pek çok çoğaltabilirsin bunu. <gülüyor> yani bu insanların otoritelerinden faydalanma. Bu her zaman olan bir şey. Hatırlarsan Cahız'ın e, İslam dünyasında kitap kültürü oluşurken e, anlattığı bir konu var ya, klasik bir, yani İslam öncesi antik bir düşünüre e, nispetle kitap yayınladığın zaman satıyor. Değil mi? Bugün de bu böyledir. Yani bir yabancının... Gücü elinde tutan insanların hmm. e, temsil ettiği bir kültürel ürün çok kolay satıyor. Çünkü oradan pay alıyorsunuz siz o güce katılarak. E, oradan pay alıyorsunuz kendinizi bir tür tatmin ediyorsunuz. İşte e, o düşünüre, o e, ürüne, o kültürel yapıya. Bunlar hep olan, bunlar çok insani hadiseler. O açıda bir şey demiyorum ama biz eğer bir düşünürü takdis ediyorsak... Ya da tahkir ediyorsak onu tenkit edemeyiz, eleştiremeyiz yani. Eleştirmek elden geçirmek demek. Onu çözeceksin, hani makini elden geçirmek gibi çözeceksin, parçalarını ayıracaksın. Sonra onları tekrar birleştireceksin gibi. Dolayısıyla tenkit için takdirle yetinmemiz lazım. Biz e, bunu yapabilmenin bugün için askeri koşulu uğraştığımız konunun geçmiş bir konu olduğunu anlamamız lazım. Tarihsel kişiliklerden bahsediyoruz. Bu insanların kendi dönemlerinde sorduğu sorular var. <gülüyor> Büyük düşünürler. Antenleri kendi zamanına açık olan düşünürlerdir. E kendi içinde yaşadıkları toplumun, kültürün, medeniyetin krizlerini görmüşler. O ortam, o bağlamdaki meydan okumaları dikkate almışlar. Belirli sorular haline dönüştürmüşler bunları. Cevaplar üretmişler. Bu e, cevapları... Esas alıp gitmek doğru değil. Yani Gazzali'nin cevaplarından çok Gazzali'nin soruları, Gazzali'nin hatta sorunları nelerle muhatap oluyor? Bu adam neyle karşılaşıyor? Neyi çözmeye çalışıyor? Bunu spor olsun ne yapmadığına göre, belirli bir bütün içerisinde bu işleri kotardığına göre Gazzali'nin sorularını ele almak lazım. Ve bunu yaparken de kendi uzayını göz önünde bulundurmak lazım. Eyvallah, hem aslında... kavramsal hem yargısal uzayını ama bunu yapmıyoruz biz. Ya bugün üzerinden okuyoruz. Ne dedik? Hep geçmişimizi şimdiimizin uzantısı kılıyoruz. İnsanlara taşıyamayacağı yükleri yüklüyoruz. O dönemde o yük yok aslında. Orada yok o. Yani öyle bir geriye doğru gidiş yapıyoruz ki adamın hiç aklında olmayan onun muhatabı olmayacağı o kültür uzanı yabancı olan bir şeyle o adamı sınamaya çalışıyoruz, imtihan etmeye çalışıyoruz. Ona yük yüklüyoruz yani. Bu doğru değil. Onu demek istiyorum. Buna çok dikkat etmekte e, fayda var. Eyvallah. O zaman zaten şöyle Ama, oldu hocam. Bu çerçeve e, tam söylediğiniz şeye oturdu. Biz Gazali konuşacaksak önce belki sosyal siyasi olarak dünyasını tabii, evet. sonra iyi, güzel bir da giriş yapıyoruz zaten. Ama bu tüm bunların yanında şunu yapmak lazım güncelleme. Yani biz büyük düşünürlerin e, bizim için en önemli anlamı bu insanların kendi dönemlerindeki ...sorunları nasıl soruya dönüştürdüklerini, ne tür kavramlar ve yargılar kullanarak çözdüklerini... ...bugüne aktararak güncelleme yapmamız lazım. Bilgimizin ulaştığı son noktaya onları katmamız. Bunu becerebiliyorsa zaten bir düşünür buna imkan veriyorsa büyük düşünürdür. Yani biz Kant'ı bugün tartıştığımız bilgi felsefesi, bilim felsefesi, işte ahlak felsefesi gibi sanat felsefesi gibi konulara eklemleyebiliyorsak... Kant'ın e, sorularını güncelleyebiliyorsak o zaman Kant büyük bir düşünür olur. Yoksa e, bir tür arkeolojik fosil araştırmasına döner mesele. Kutsal bir nesne. E, tabii kutsallaştırırsınız tabii onu. Ve kutsallaştırdığınız şeyi de övmeye başlarsınız. Ona dokunamazsınız artık. Onu gözden geçiremezsiniz, eleştiremezsiniz. Bu büyük bir sıkıntı. Ve maalesef bu çok yapılıyor günümüzde. Özellikle İslam kelimesinin... İslam medeniyetinin mensubu, o İslam'ın medeniyet tarafını değil de biraz kutsiyet veren tarafından dikkate alarak isimler üzerinden, şahıslar üzerinden belirli iktidar alanları oluşturuyoruz. Bu doğru değil diye düşünüyorum. Baştan Gazali, köprünün altından çok sular aktı Yusuf. Yani Gazali bir tek başına alsak, İbn-i Arabi'yi tek başına alsak, İbn-i e alsak, i̇bn Sinay'ı alsak, Fahrettin'e fark etmez. Dililtsek, hakikaten çok iyi anlasak neyi çözeriz? O dönemki, onları güncellemediğimiz müddetçe. O dönemki sorunları çözeriz. O dönemdeki sorunları çözeriz değil mi? Yani bu e, onları kendinde anlamak bir değerdir. Onları kendinde anlamak. Kendinde anlamak, kendi uzayında anlamak bir değerdir. Ama onları bugünkü problemlerimize ne kadar edilebiliyorlarsa entegre etmek, onları güncellemek başka bir değerdir, başka bir iştir. Bu, bu Gazali'den cevap almaktan daha önemli olan şey Gazali'den evet, yöntem almak. Kesinlikle yöntem demeyelim ama Gazali'nin takip ettiği yöntemi e, takip ederek oradaki iz düşümlerini e, göz önünde bulundurarak günümüze onları nasıl aktarabiliriz e, dikkat etmek lazım. Belki, yani bence Gazali bu açıdan İslam medeniyetinde kritik bir noktada, bir kırılım noktasında, bir dönüş e, noktasındadır. O açıdan bakmak lazım. Şimdi bunu vaz sonra senin soruna gelirsek. <gülüyor> Şimdi Gazali'nin yaşadığı dönem hatırlarsan ne dedik Selçuklar anlatırken? 400 yaşında bir medeniyet elimizde. Ki Gazali doğduğunda Selçuklar 18 yıllık bir... yenileşti olmuş. Ya, yeni, evet. Ee, o açıdan e, 1058-1040-18 yani. Gazali o 2 3 ders şey ders diyorum. E, ders içinde, ders hocam. Ders mi diyelim? Evet. Ders. Akademik alışkanlık. E, konuşmada çizdiğimiz çerçeveye dahil. E, İslam dünyasının yaşadığı entelektüel krizler, siyasi e, politik krizler, ondan sonra inanç krizleri, düşünce, hepsiyle hemhal. Şimdi bunu iyi analiz etmek lazım Gazzali ölçeğinde. Şimdi e, benim kişisel kanaatim tabii bunlar. Gazali'nin e, ihya etmeye çalıştığı şey, ihya etmeye çalıştı şey e, daha Basra ve Kufede başlayan İslam toplumunu sofizme ve misizme düşmeden o e, usul dairesi içerisinde e, bir toplum, bir kültür üretme e, derdini derdiyle dertlenmek ve bunu Buna ilişkin meydan okumaları göğüste yiyip e, yeniden bunu ihya etmek ve bunun için usul geliştirmek. Yalnız buradaki usul, daha önceki usulden farkı var. Burası, bunun üzerine duracağım. Yani Gazali'nin benim e, kişisel kanaatime göre hem ö, özelde İslam medeniyeti hem de genelde Akdeniz dünyası için çok önemli bir e, konumu var. Yöntem, meta yöntem hmm. kurmazsa. Yani herhangi bir yöntemden hareket ederek diğer yöntemleri eleştirmesinden çok bizatihi yöntem fikrinin kendisini eleştirip tüm yöntemlere meydan okuması. Hmm. Kelamı, tasavvufu, felsefe, i felsefeyi, matematiği kendi döneminde hakikat araştırması adı altında ortaya çıkan tüm yöntemleri masaya koyması ve her birini eleştirmesi. Bunun üzerine duracağız. Eyvallah. Bunu şey soracak zaten. Bu çok zaten. önemli bir nokta. Gazali ile birlikte akla gelmesi gereken ilk kavram nedir? Yöntem, eleştiri, kuşku diye Hepsi soracaktım. Hepsi alakalı çok güzel. Kurduğun üç, üç kelimede birbiriyle alakalı yöntem, kuşku ya da şüphe, şüphe. ve eleştiri. Evet. Ve zaten bunları her cümel rettiği, bir araya oluyor. getirdiği için büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Bunun üzerine konuşalım. Tamam. Ama şimdi... E, bu sofizm ve Mistsizm bağlamı içerisine baktığımız zaman İslam dünyasında gerçekten ne var? Hakikaten böyle bir tehlike var. Evet böyle bir tehlike var. Kasıtlarımız ne hocam? Mesela Sufizm ve Mistsizm derken mesela, o Tam o tarihte mesela, neyi bak, kastediyorsunuz? Şimdi Gazali de su Sufi ya günün sonunda. Hayır Sufilikle Tasufla Mistsizmi e, birbirine karıştırmamak lazım. Nedir? Bunlar üzerine konuştuk hatırlarsan. Mistsizm e, kavramlar arasındaki Farkları birbirine karıştırmak, yavaşlatmak, hareketten çekilmek, bir büyülü, bir yapı ortaya çıkartmak demektir esas itibariyle. Nedenselliği ortadan, nedenselliği kaybetmek. Nedensel düşünmeyi kaybetmek. Esas itibariyle. Sofizmde ise nedenler arasındaki ilişkiye çok hızlı geçiş yapmak. Orada da kavramları ve yargıları çok hızlı döndürmek. Hatırlarsam bu üzerine konuşmuştuk. Tamam. İslam dünyası bu iki şeyin... Şimdi bak, örnek vereyim bak. Fatimiler biraz önce bahsettin. Mısır'da, değil mi? Evet. E, Bermekiler Bağdat'ta, bunlar hepsi batini çizgideler. Hasan Sabbah ve şurekansı. Bir parantez açayım hocam, Hı. unutmayın notunuz var. Batinilik dediniz ya, evet. bize çok kısa mesela söyleseniz batınilik, ne kast ediyorsunuz? Çok iyi bir kavram batinilik. İşte mistizmin başka bir ifadesi. Batinilik tabi teknik anlamıyla bilgiyi, bilgiyi insanın elinden alıp özel seçilmiş kozmik bir şahsa evet. atlet, devretmek. Gazali buna çok kızıyor zaten. Yani bu insan aklıyla e, alay etmek demektir. Ve insana bir tür saygısızlık, teknik anlamıyla batınelik budur. Yani biz hakikate ilişkin bilgiyi bireysel teşebbüslerimizle, aldığımız eğitimle, öğretimle, e, idrak imkanlarımızla yapamayız. Bize bunun için özel seçilmiş kozmik bir damarı olan kişi lazım. İşte Ehl-i olabilir bu. Ya da onun tayin ettiği vekil birinden olabilir. Ama batinlik daha büyük anlamda ökült olanı, sır olanı elinde tutan demek. Sekret olanı. Tamam. Şimdi bak bu politik de bir çıktı bir tarafıyla tabii. değil mi? Elbette, elbette, tabii. Elbette elbette tabii tabii kesinlikle. Yani bunun her tarafı uzanır bu bir bütün. Bu şey gibi elektromanyetik alan gibi birbirine hemen örer bunlar. Yani siz o zemine yani bunu buna çok dikkat etmek lazım. Nasıl bunu ifade edebilir bilmiyorum ama bakın siz şimdi merkeze helal ve haram kavramını aldığınız zaman Sokağınızda da buna göre inşa ediyorsunuz. Bunu siz farkında olun ya da olmayın. Evinizde de buna göre inşa ediyorsunuz. O da nedir o da. Helal haram kavramına göre mahremiyet kavramını organize ediyorsun evini, mimarini. Anlıyor musun? Bakın tüm sistemler böyle çalışır. Siz bunun farkında olun. Burada kumpas yapmanıza gerek yok. Temene koyduğunuz kavramlar ve bu kavramlar hareket ederek oluşturduğunuz temel e, önermeler, yargılar, ilkeler sistemi oruyor. Ama siz mesela diyelim ki e, ticari bir mekanizma kuruyorsunuz burada çarşı pazar. Helal haram kavramına göre kuruyorsunuz her şeyi. Ama öbürü gelip diyor ki, ben kar ve zarara göre, üretim ve tüketime göre kuruyorum. Tüm sistem ona göre organize oluyor. Bu adamlar kumpas kurmuyor insanda Adamların kavramları ve yargıları bunu doğal olarak gerektiriyor. Sokağı ona göre dizayn ediyor, mimari de ona göre dizayn ediyor. Çünkü adamın amacı kar. Sırayet ediyor dolayısıyla ve tabii, her şeyi. Ve tüketimi arttırmak. E reklamlar, şunlar bunlar geliştiriyor, tüketin, tüketin. Kanaatle hesaplaşır adam kanaati kabul eder mi? Sen diyorsun ki kanaatkar olalım, az tüketelim, israf etmeliyelim. O diyor ki israf et abiciğim, satacağız biz. Tamam, bu ama şey değil. E şunu anlatmaya çalışıyorum da. O bütün oluştuğu zaman... Hani filmlerde vardır ya böyle bir küre gibi her şey gelişir. Bunun gibi bir şeydir bu. Bunun siz kasti yapmanıza gerek yok. Bir kere buradan yola çıktınız mı o yol sizi götürüyor zaten. Kastettiğim tam da bu. Şimdi bakın, Gazali döneminde... ...çok dikkat edilmeyen literatürde... ...bir durum var, o da şudur. Budist kültürün... ...özellikle Horasan, Maverenav coğrafyasındaki meydan okuması. Niye? Çünkü Gazneliler... ...biliyorsunuz Gazneli Mahmud, akabinde Sultan Mesut... ...döneminde... ...Hindistan'ın kuzeyi tamamen... ...17 sefer işte yapılıyor filan, ele geçiriliyor. Ve oradaki kültürle irtibat kuruluyor. Ve e, özellikle Biruni, belirli Hint metinlerini e, Arapçaya tercüme ediyor. Bunu nereden biliyoruz? Karahanlıların medreseleri özellikle ulema eliyle teşkilatlandırmasının en önemli gerekçesi, bu Budist meydan okumaya karşı Budist tapınak okullarının taklit ederek bir e, eğitim sistemi kurmaya çalışıyorlar. Anladın ya yani biz ...coğrafyanın derinliğine girdiğimiz zaman, orada ortaya çıkan yapıları gözlemlediğimiz zaman meseleyi çok daha iyi görüyoruz. Dolayısıyla bir taraf... Bizdeki hocam çok özür hakim Hâkim anlatıda mesele bu ayrıntı çok enteresan. Yoktur hemen. hemen. Yok yani Yunan vesaire... Batenelik içerisinde o pek biraz şeye sokuluyor ama çok ciddi bir tehlike bu. Çünkü bakın medreseler kuruluyor bunun için. Selçuklular medreseleri devlet teşkilatına dönüştürüyorlar. Medreseleri onlar kurmuyor. Medreseleri Karahanlılar kuruyor. Ve kurmaların en nedeni de kaynakların verdiği bu Budist akınına karşı. Çünkü Budizm e, çok e, öyle zayıf bir kültür değil. Güçlü bir kültür, arka planı var. Ve e, Orta Asya'ya yayılıyor ki daha sonra Moğollar döneminde de ne kadar büyük bir yayılım gösterdiğini göreceğiz. Bazı Moğol hmm. hanları Budist oluyorlar filan. Batıneliğe bir şeyi var. Kimeden tarafı? Tabii, tabii tah, işte tam donu söylüyorum. Budizm hem e, batinliğe giden bir tarafı var, hem de e, savaşla dünyayla olan ilişkisi diyelim, yani savaş demeyelim de dünyayla olan ilişkisi çok naiftir. Budizmin. Tabi, yani belirli bir iktisadi, belirli bir şehir kurma, belirli bir e, medeniyet atılımına pek özellikle kendi coğrafyasında bu mümkün olsa da. Yukarıda vermez. Yani o alışkanlıklara çok ters. Hatırla Budizm'e karşı özellikle Türk... hanlarını mesela ciddi bir tepkisi var. Çünkü... ...şeyi getiriyor. Uyuşukluğu getiriyor. Hatta Çinliler mesela 17. yüzyılda Budizm yasaklıyorlar. Niye? Çünkü devletin hareket kabiliyetini... ...düşürüyor. Bu çok önemlidir. Hmm. Müslümanlara da soruyorlar. Sizin... Ee, bunlarla ilişkili fikirlerinde de işte latizi onun için kitap yazıyor Hayır diyor biz böyle değil tam tersine Biz hareket taraftarıyız mesela Hı -hı. Değil mi? şimdi e, devam edelim İsmail'i e, talimi öğretiler bu batiniin özel bir formu o dönemde yine yaygın e, yeni Platoncu, mistik görüşler yaygın ama çok daha önemlisi İhvanı Safa dediğimiz bir tür matematiksel mistizme, her şey mistizme dönüşmüş. Matematiksel mistizm dediğimiz, sayı ilahiyatı dediğimiz bir yapı var. Tüm bunlar İslam dünyasında dolaşımda. Bir de tabi siyasi ve politik yapıyı da düşün. Parçalı bir yapı var. Entelektüel kontrol biraz. Politik kontrolü, entelektüel kontrol de yok. Hmm. Herkes kendi kalesinde, kendi kümesinde iş yapıyor. Ama daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu dönemdeki Gazali'nin çok güzel yakaladığı ister kelam, ister tasavvuf, ister meşrai felsefe olsun, soruları unutulup cevaplarıyla yetinilen bir konumdalar. Yani İbn Sina'cılık acılık İbn Sina 1037'de öldü. Bizim bahsettiğimiz tarih bir 50 yıl sonraki bir tarih. Gazali eee Farabi 950'de ölmüş. Şimdi dolayısıyla şu, e, ağır bir şey söyleyeceğim burada. İbn Sina'cı felsefe de bir tür batinilik üretiyor bu dönemde. Şimdi bu ne demek? Bu biraz tehlikeli bir cümle oldu. Bunu izah edeceğim. Yani e, İbn Sina'nın kendisi değil bak, buraya bunu da ayıralım birbirinden. Bu da çok büyük bir şey. İbn Sina'cılık başka bir şey, İbn Sina başka bir şey. Şimdi bazen ben bir tarikatıda görüyorum, e, işte yanlış anlaşıldı İbn Sina diyor. Ya bu İbn Sina'nın yanlış. Sen söylüyorsun bunu. Şimdi Newtonculuk diye bir şey var. Hatta Niftonculuklar var. Herkes Newton'u senin gibi anlamıyor ki. Newton'a gidip sorsak bunu, ya bak 20 tane Newtonculuk anlatısı var hangisi? Herhalde der ki hiçbirinden değilim ben der. Hani Karl Marx'ın damadı, Maxim ilkeleri diye bir kitap yazmış. Marx'a sunmuş. Marx okumuş deyince bu Marx'sımsa ben Marx değilim demiş. Ya onun gibi. Ya bu olmuş bir olay ya. Dolayısıyla biz felsefe bilim tarihinde bir düşünürün, ...kendinde ne dediği diye bir ifade kullanırız. Ama bir de nasıl anlaşıldığı çok önemli. İkisi birbirinden başka şeyler. Çok başka şeyler. Ha bu kendinde nasıl anlaşıldığı iddiası da... ...mevcut anlaşılmayı eleştirirken icad edilen bir şeydir. Yani aristotelesçilik diyorsun. Hangi Aristotelesçilik? Allah aşkına. Helensizlik dönemindeki Aristotelesçilik bir tane de değil. Farklı farklı Aristotelesçilikler var. İslam dünyasında <gülüyor> bir sürü farklı Aristotelesçilik var. E, ortaçağ Batı Avrupa'sında var. Rönesans'ta Aristotelesçilik, bunlar ilgili kitaplar, tezler var. Yani Rönesans Aristotelesçiliği mesela. Mesela biz İbn Sina diyoruz da mesele İbn Sina değil ki. Mesele İbn Sinacılıklar. Yani Gazali döneminde ve Gazali'den sonra İbn Sinacı düşünürler, bir Behmenyanlar, Lefkeleriler, İlakiler, ondan sonra Yilaniler, ondan sonra bir sürü iz, isim şimdi saymayalım yine. Bunlar i̇bn Sina'yı nasıl yorumlamışlar? Bir de i̇bn Sina'cılığın popüler düzeydeki temsiline. Şimdi i̇bn Sina'nın, bakın bir ilginç bir şey söyleyeyim. Bu tarihler ve sonrasında acayip ve garaip kelimeleri çok yaygındır literatürde değil mi? Acayipul mahlukat, garaibul mevcudu. Bu tarihten sonra mı evet. yaygınlaşıyor? Tabii. Ee, neden? Ha, şimdi ee, onu tam da i̇bn işte Sina'cılığın Sina'cının bir batinilik ürettiğini ama buradaki batinilik... Teknik anlamda batınlık değil de bir okültizm üretiyor. Hmm. Tamam mı? Ne demek bu? Ee, şu demek. Acayip kelimesi, aciyip kelimesi ya da acayibül mahlukat, kazvin kitabı acayip ne demek? Bir vukunun sebebini insanın bilememesi ya da eksik bilmesi demek. Yani burada bir vaka var, bir olgu var, bir olay var. Bu vakı, vuku diyorlar buna. Yani vaka düşmek demek. Yani gerçeklik kendisini mekan zaman kesildiğinde temsil ediyor. Sen bunu görüyorsun. Ama niçin bu böyle olmuş? Bunun nedenine Bu konuda bilgin yok. Onun için bunu acip diyorlar. Acayip. Bu ta Aristoteles'ten beni gelen bir şey. Yani sizin rasyonel açıklama yöntemi olarak kurduğunuz elinizde bir şey var. Ne diyeyim? bir mekanizma var. Bu mekanizmaına gerçekliği, fiziksel gerçekliği, işte şu gel bu açıklamaya çalışıyorsunuz ama belirli yerlerde açıklayamıyorsunuz. Hmm. Açıklayamayınca bunlara bir çuval oluşturuyorsunuz diyoruz ki acayip bunlar. Yani bunun sebebini bilmiyoruz. Kuantum acayip. <gülüyor> Mesela kuantum acayiplikleri gibi. Evet, aynen öyle. Bugün de bilimin ürettiği acayiplikler var. Ne demek bu acayiplik? Tekrar ediyorum, orada bir olgu var, bir olay var ama bunun sebebi ne? Bu konuda bildiğin yok. Buna hmm. acayip denir bir mahlukat demek Tanrı'nın yarattığı mahluklar var. Bu mahluk her şey Tanrı'nın yaratımı. Bu bir nesne olabilir, bir olgu olabilir ama biz bunu görüyoruz. Mekan zamanda bunun bir temsili var ama nedeni ne? Sebebül vuku ya da illetül vukunu bilmiyoruz. Alışık olmamakta bir o, bahis o, ama. O, garip o. O garip. Öyle mi? Tabi. Şimdi onun için acayibul mahlukat, karaiul mevcudat. Bir de var olanlar var ama bunlar garip ya yani nadirattan. Hmm. Mesela nedir? Çift başlı insan doğmuş, bebek. Ya da garip bir yaratık görüyorsun, filan gibi. Hmm. O garip. Öbürü acip. Acayip ve garayip ayrımı. Şimdi... <gülüyor> i̇bn Sina... İbrahim Halil Çelik Hoca'nın bu konuda çok güzel makalleri var Türkçede. Ee, yabancılar da Fransızca bir... yalnız hatırlamıyorsam çalışma olacak. i̇bn Sina Sina... çok dahi bir adam olduğu için... ...kendisine kadar gelen bu acayip çuvalını... ...bakıyor ki çok birikmiş içerisinde. Bunu da rasyonel açıklama modeline dahil etmeye çalışıyor. Çok önemli bir adımdır i̇bn Sina tarafından yapılmış. Yani derin ki M.Ö. 300'den itibaren kullanılan bir yöntem var. Bu yöntem belirli olgu olayları açıklamış. Kendi yöntem içerisinde. Ama açıklayamadığı sorunlar var. Bu sorunları bu olgu olayları çuvala biriktirmiş. Bunlara işte isimler verilmiş. Biz de bu acayip ve garayip olmuş. İbn Sina diyor ki, mekan zaman koordinatlarında olan her şeyin natural, doğal bir açıklaması vardır. Biz bunu bilmesek de. Bu çok önemli bir adım aslında rasyonel düşüncede. Yani Hercule'de olaylar oluyor, değil mi? İşte insanlar şaşırıyor nasıl oldu? İbn Sina'nın iddiası şu. Bunlar en nihayetinde doğal nedenlere, irca edilerek, geri götürerek açıklanabilir. Fakat bilmiyoruz bunu. Fakat i̇bn Sina'nın bu açıklaması marjinal kalıyor. i̇bn Sina'nın toplumsal, kamusallaşan tarafında tam tersine bu tarihten gelen o acayip ve garayip çuvalı büyüyor. En Diyorlar ki ya kardeşim biz gerçekliği zaten bilemiyoruz. E, fasıl problemimiz var yani işin özsel tarafı, o össellik, tümellik, yakınlık iddiamız biraz sıkıntılı. Dolayısıyla evrende gördüğüm şey aslında yani insanın faslı, insanı insan yapan en temel ilkiyi bile bilmiyoruz aslında. Dolayısıyla ortaya bir okült science. Bu hakikati bir an önce elde etme telaşının sonucu mu? Değil. Kullandığınız yöntemin tıkanmasıyla alakalı. Şey. Şimdi bugün mesela hocam e, İbn-i Sina'cıyız biz. Yani e, şeyle kuantumla ilişkimiz bazında tam anlatırken onu düşündüm. Şöyle anlamıyoruz aslında ama as bir açıklaması var diyoruz. Tabii Akdeniz dünyası e, bilimsel rasyonelite, bilimsel bilginin rasyonelitesi bakımından hala İbn-i Sina'cıdır o konudaki iddiası hmm. bakımından. Tabii <gülüyor> bu 17. yüzyıla kadar çok yoğundur ama devam ediyor. Yani ...bizim bak tekrar ediyorum mekan zaman koordinatlarında... ...mevcut olan her şeyi... gayb ile alakası yok yalnız i̇bn Sina gaybı açıklarız demiyor. Mekan zaman koordinatlarında olup biten her şeyin en nihayetinde... ...doğal açıklama modeli kurulabilir. Bu bir iddia ama bunu yapamıyoruz. Kendi yöntemiyle de yapamıyor birçok şeyi. Hmm. Bunu söylüyor. Fakat İbn-i Sina'cılık, İbn-i Sina'nın bak. Bu kesinlikle altını çiziyorum. İbn Sina kesinlikle böyle bir şeyi söylemiyor. Ama İbn -i Sinacılık bunu İbn -i Sina bu ince ayrımları görmediği için zaten kültür aşağı doğru süzülünce ayrıntılar kaybolur. Bir okültizm ortaya çıkıyor. Hmm, bu açıdan destek hmm. Tabi. Acayip ve İbn Sina da zaten söylüyor bunu canım. Biz bilmiyoruz. Hakikati bilmiyoruz. bilemeyiz. Fasılları bilemeyiz. Ee, bunların hepsi sır. Bunların hepsi bakın sır kelimesi ne oluyor? İşi Batinilikle, İsmaililikle her tarafa götürüyorsunuz. Buna okültizm, okült okult science diye bir şey çıkıyor ortaya ve bu hmm. İbn Sina'dan sonra ortaya çıkıyor. Bu okült science, okült nitelikler hmm. e, modern bilimin ortaya çıkmasında son derece önemli rol alırlar. E, onların e, doğal izahları, fiziksel izahlarının mümkün olduğu fikriyle son derece İbn Sina gibi son derece önemliydiler. Bununla alakalı özellikle bilim devrimi e, metinlerinde çalışmalarına da inanılmaz e, metinler üretildi. John Henry'den tut ondan sonra işte o nedir o Şapiller falan yani modern bilimin ortaya çıkmasının tarihi üzerine çalışan onun felsefi üzerine çalışan düşünürler tarafından. Eyvallah. Hocam şimdi 5 dakikamız kalmış. 5 Şeyi... dakikası kalmış? İlk bölüme. Ha ben de dedim bitmez <gülüyor> tekrar şeye dönelim. Batı e, o Batıneliğin ortaya çıkış şeyi bu tam konuştuğumuz meselenin tamam Budizm'in bir besleme, bir ince damar şeyi var. Ama İslam dünyası o kaosla doğrudan ilişkisi anlamında yani bu konuştuğumuz mesele neden doğuyor? Neyin karşısında doğuyor? Şimdi bunu böyle kısaca çok basit bu. Bir şey kurulur. Ne dedik? Bir süre sonra onun soruları unutulup cevaplar içerisinde yaşarsın. O cevaplar kurumsallaşır. Değerler üretmeye başlar. Riyakarlık üretirler bir süre sonra. Hmm. Siz asıl soruları... Asıl soruları değil. O sorular için üretilmiş cevaplar içerisinde... Ve o cevapların da ürettiği ikinci sorular içerisinde yaşamaya başlarsınız. Yani i̇bn Sina'cılık diyorsun bak artık. Orada i̇bn Sina yok. Farabicilik diyorsun. Yani bir kurum olmuş o. Dokuner hale geliyor bunlar. Normatif hale geliyorlar. Yani diyelim ki Behmenyan'ın kitabını okuyorsunuz. Defterin kitabını okuyorsun. O dönemde yazılmış İbn Sina'cı metinleri okuduğunuz zaman tırnak içerisinde de sanki mutlak önermeler olarak kuruluyorlar. Anlıyorum. Yani işin içerisinde bir tartışma, o sorulardan hareket ederek bir şey yok. Böyle yani, kapalı uzayda hakikatlere ulaşılmış son cümleler söyleniyor gibi. Onunca Dokiner bir felsefe var. Halbuki İbn Sina'nın metinleri okuduğun zaman İbn Sina'nın metinleri son derece dinamik, canlı ve kavgalı metinlerdir. Arayış halindeki metinlerdir. Özellikle i̇bn Sina. Benzer şey Gazali'nin başına geldi mi? Başka bir soru geldi. İşte Gazali tam da bunları görerek... Yolu... Yok sonrasında. Tabii her düşünür başına geliyor bu canım. Hmm. Yani bir süre sonra siz onu donduruyorsunuz. E, Doktoriner bir hale getiriyorsunuz. Mensubiyet duyuyorsunuz. Otorite kılıyorsunuz. Onu taklit etmeye e, çalışıyorsunuz falan tabii. Dolayısıyla onu. bir çürümeden söz edebiliriz. <gülüyor> bir çürümeden söz ediyoruz. E, tabii bir çürüme bir e, ya şöyle çürüme derken bu Yavaştan. biyolojik anlamında bir çürüme değil de sizin e, entelektüel yöntemleriniz geri çekiliyor. Bu yöntemleriniz zaman içerisinde ürettiği cevaplar ve bunların oluşturduğu kurumlarla e, iş görmeye başlıyorsunuz. Bu niçin sağlar? Bir e, bilinç eşlik etmez artısı yapıp etmelerinize. İki dışarıdan gelen saldırılara karşı üretecek cevabınız yok. Çünkü yöntem e, şeyiniz hmm. ortadan kalkmış. Anlatabiliyor muyum? E, belirli bir soğunma, belirli bir kavga, bir tartışma, bir müzakere değil de herkesin kendi pozisyonunu e, tahkim etmek için birbirine karşı bir e, hoyraç çiğne. Yani hmm. Nasıl derim? kavgasına dönüşüyor bu iş. Bu tam da bu dönemde ortaya çıkan bir şey işte. Eyvallah. Hocam e, reklam gelmiş. E, reklamdan sonra Kaldığımız yerden Hı. devam edeceğiz. Soruların peşinde reklamlardan sonra devam edeceğiz. Alır. Soruların peşinde devam ediyoruz. Gazali'yi konuşuyoruz. Ee, öncesi, sonrası, Gazali'nin krizi, arayışı, e, hülasası. Gazali'nin soruları neydi? Gazali hangi soruların peşindeydi? Ee, i̇lk bölümde İhsan Hocam e, bir e, coğrafi, e, fiziki coğrafya ve düşünce coğrafyası ile ilgili bir harita çizdiniz. E, nasıl bir dünyaya Gazali? Yani konuştuğumuz... E, Kişiyi biz nasıl bir dünyada gördük. Şimdi dolayısıyla geldiğimiz yer devam etmemiz gereken yer hocam. Gazali'nin asıl temayı ettiği bizim bugün belki konuşuyor olmamızın sebebi evet. ne yaptı daha? O biraz önce dediğim meta yöntem arayışı Gazali'nin Gazali'yi Gazali yapıyor. O diğer şeyler ayrıntılar. Yani bu meta yöntemin uygulaması yaptığı diğer eleştiriler. Neticede insandan bahsediyorsun. Yani Gazali çok dinamik bir adam. Çelişkilerle dolu bir insan. Ondan sonra fikirlerini sürekli yenileyen, çok meraklı, eleştiren bir kafası var filan. Yani dolayısıyla bir sürü problem. Ama esas Gazali'yi Gazali yapan o meta yöntem. Halbuki aslında bütün büyük düşünürlerin tarih sahnesinde çıkışı kendi dönemlerine ilişki bir yöntem eleştirisidir. Aristoteles... Bir yöntem eleştirisi yaparak, yani mantığı kurması, e, adı? ikinci analitikleri yazması, bununla alakalı. İbn-i e, metinlerine kendi anlatısı, otobiyografisine baktığımız zaman parça parça gelen, İbn-i yeni bir şey yapmasını mümkün kılan, bizatihi kendi döneminde hakikat araştırmasına ilişkin yöntem eleştirisi yapmasıdır. Söylüyor bunu zaten. E, Descartes'i Descartes yapan yöntem üzerine konuşmasıdır. İşte Kant'ın bilgi eleştirisi yine aynı şekilde. Gazali de bu cins düşünürlerden biri olarak yöntem eleştirisi yapıyor. Şimdi yalnız burada tekrar ediyorum. Bir yöntemi esas alarak yöntemleri eleştirmek başka bir şey. Benim bir yöntemim var. Burada da 5-6 yöntem var. Bu yönteme göre bunları eleştireyim değil. Tüm yöntemleri eleştiriyor. Ama ne açıdan eleştiriyor? Bu, bu, bu son derece önemli bir şey. Bu yöntemleri biz ne açıdan eleştirebiliriz? Şimdi burada adım adım gidelim. Bir, Gazali için bilgi her şeyden insani bir hadisedir. Bunu bir kenara yazalım. Beşeri bir hadisedir. Bu Ön, ne demek? Önce işte gidebilir miyiz hocam? Buyurun. Yine bölüyorum özür. Ee, o bildiğimiz meşhur Gazali krizi. Gazali'nin krizi. Kendi krizi mi? Kendi krizi. İşte bu süreçte yetişen bir adamın elde ettiği bilgilerden tatmin olmaması. <gülüyor> Adam kelam öğrenmiş. E dönemin de en büyük kelamcısının talebesi. Cüveyni'nin talebesi. Ona Adam tasavvuf eğitim almış. Adam işte mantık okumuş. Adam dil bilimleri okumuş. Pek çok şey okumuş. Bir de tabii tekrar edeyim. Gazali e, izole olmuş, yalıtılmış bir insan değil. Toplum içinde bir insan olduğu için bunların hangi amaçlarla elde edildiğini, hmm. makam menfaat çatışmalarını Kendisi de bunlara dahil olan biri olarak ve bunu itiraf eden biri olarak. Onun için o süzgeci süzgeciliği benim bir tabirim var. O Gazali'nin süzgecinin e, unsurlarından biri budur. Gaz sadece mesele nazari, teorik bir etkinlik değil Gazali için. Aynı zamanda toplumsal karşılığı olan bir yapı bu. Ve bilgi dediğimiz hadise insanlar için sadece hakikati keşfetmek değil, toplumsal e, güç üretmek, sınıfsal e, güç üretmek, belirli iktidar alanları oluşturmak ve bunları güce dönüştürmek bunların hepsini gözlemliyor ve kendisinin de belli bir dönemde bunları pratize ettiğini söylüyor ve bundan pişmanlık diyor adam zaten. Eyvallah tam aslında onu soracaktım hocam. Ee, bir, yer, bir yere kadar e, bildiği her şeyi yani kendisiyle hesaplaşması çok acımasızca çok sert Yusuf ee, Bir yere getiriyor. Yusufcuğum. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun üçüncü adamı bu. Çorbacı Gazali'den bahsetmiyoruz. Bakkal Gazali değil bu ya. Devletin üç numarası bu. Sultan, Melikşah, Gazali. Anlatabiliyor muyum? Bu adam bunları bırakıyor. Evet. E tabi zaten sahip olduğum malı... <gülüyor> ailesinin geçinecek kadarını ayırıp değerlerini de dağıtıyor Biliyorsun. Yani kendini zaten sahiçi sahiçi insanlar önce kendini eleştirerek başlar. Gazan önce kendini eleştiriyor. Fakat kendi şeyi anlamaya çalışıyorum işte hocam. Ee, kendi bildiklerinin de doğruluğunu dan şüphe. E çünkü kul şimdi paket etme şimdi, nasıl şimdi kelam yöntemi kullanıyorsun mevcut bir yöntem var bu yönteme göre kelami bir e, bilgir etmişsin tasavvüfî bir bilgir etmişsin e, felsefeye geçmişsin felsefî o yöntemlerin sınırlarını yokluyor. Biraz sonra ondan bahsedeceğim zaten. Hmm. Gazali'nin yaptığı şey aslında en genel anlamıyla en genel anlamıyla bilginin tarihselleştirilmesidir. Ne demek bu? Şu demek ya bilgi beşeri bir hadisedir demek bu. Yani bilgiyi naturalize ediyor. Şimdi batinler ne demişti? Tüm renkleriyle bilgi kozmik seçilmiş bir insanın vereceği bir şeydir. Zaman mekandan ağrı kılmıştı i̇bn Sina'cılık gibi felsefi sistemlerde bilgiyi aşkın biliselliğe bağlamışlardı. Gazel diyor ki onlardan vazgeçin bir kere. Bilgi dediğimiz hadise insan türünün ürettiği bir şeydir. Beşeridir yani. Şimdi beşeri olan bir bilgi nasıl bir şey olabilir? Artık zamanı mekanı aşan bir yapısı olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ne diyecek? Yöntem bağımlıdır diyecek. Tüm bilgilerimiz yöntem bağımlıdır. Her hmm. bunu bu ne? İbn Hesem de benzer bir şey söylemişti, belki haberi var, bilmiyorum. Yöntem bağımlıdır. Bakın bu çok önemli bir şey, yöntem bağımlı çünkü bunun hemen peşinde alan bağımlıdır diyecek bilgi. Alan. Ne demek bu? Matematiksel yöntemi alıp sen fisi, şeye uygulayamazsın, e, ilahiyat uygulayamazsın mesela. Bu de, meşhur değnek örneği yılan. E... Niye bunu söylüyor ama? Çünkü kendi döneminde. Özellikle matematiksel mistikler, matematiksel bilginin kesinliğini diğer alanlara uzatmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Mesela Gazali Özellikle şunu söyler. Sizin matematikte elde ettiğiniz kesin bilgileri imite edip onları örnek göstereyim. Metafizikte de, doğa felsefesinde de ya da diğer alanlarda benzer kesinlikle bilgi elde ettiğini söylemek meşru değildir diyor. Yani burada bir katakülli yapıyorsunuz. Bu me bir, e, mevcut yöntemizin meşruiyetini de sorgular. Bak bu çok önemli bir şey. Özellikle İhvan-ı Safa gibi o dönemdeki bazı matematiksel batınılar, hmm. matematik ilahiyeti yapan, aritmetoloji yapan e, şeyler ve bir de e, i̇bn Sinacı felsefenin takipçilerinin matematikteki kesinliği metafizikte de aynen elde ettiklerini iddia etmeleri gibi çok çeşitli nedenlerle Gazali diyor ki, bir dakika siz yöntemlerin belirli bir alanda elde ettiği bilginin meşruiyetini başka bir alanlar için suistimal ediyorsunuz. Büyük kırılması da düşünce tarihindeki Tabii. bu. Yani bir, bilgi beşeridir. Bir insanı aşan bir e, aşkın biliselliği, ister bu seçilmiş bir insan olsun isterse kozmik bir güç olsun. Böyle bir şey yok. İki e, peki bu beşeri bilginin rasyonitesini bize ne sağlayacak yöntem? Üç bu yöntemler de öyle her şeye uygulanacak yöntemler değildir. Alanlarla sınırladırlar. Matematiğin alanı bellidir. Matematik nesneler, matematiklik gerçeklik küresine uygulayacağı yöntemi alıp orada elde ettiğim bilgiyi Örnek gösterip metafizikte aynı kesinlikle ya da insan psikolojisiyle alakalı aynı kesinlikle. Onun için gazetelerinde rasyonel teoloji, rasyonel kozmoloji meselelerinde, rasyonel teoloji meselelerinde çok dikkatli. Hmm. Vakt, yani girmeyiz diye düşünüyordum ama nübüvvet bahsine belki vakit kalır sonda mı gireriz? Şimdi Tam tabi, burada sanki biraz konuşmaya ihtiyaç tabi, var tabi gibi. Tabii ona geleceğim. O da var. O ayrı bir konu. Önce biz bu yöntem meselesini bir çözelim. Onu da yöntem üzerinden ele alacak zaten. Yani nübüvvetin epistemolojisini yapmaya çalışacak. Yani nübüvvetin e, zemini nedir? <gülüyor> Ve bu zeminde nasıl bir bilgi üretir nübüvet Bunun e, daha önce Farabilerin i̇bn Sina'ların yaptığından farklı bir şey yapacak. Nedir o fark? Hem Farabi'nin i̇bn Sina'dan nübüvvet tıpkı diğer bilgi türü gibi aşkın bir bilisselliğe nispet edilmiş. Yani, Gazali bunu e, böyle bir direkt Tanrı ile olan irtibatla e, kuracak. Ayrı bir konunun üzerine konuşalım. Evet. Şimdi e, Gazali'nin bu meta yöntem araştırması'nın temel üç bileşenlerini şey yaptık, oluşturduk. Dolayısıyla biz e, bilgiyi beşirleştirip belli bir yöntem bağımlı kılıp belli alanları data ettikten sonra şuna bakacağız. Bir, bizim o yöntemi kullanarak herhangi bir alanla ilişki ürettiğimiz bilgi e, uygunluk açısından denetlenmelidir. Yani ben şu bardak hakkında konuşuyorum. Ürettiğim bilgi, kavram ve yargılar bu bardakla bir mutabakat göstermeli. Yani bilgiyi nasıl denetleyeceğiz biz? Yöntemi nasıl denetleyeceğiz? O yöntemin konuştuğu alana ilişkin ürettiği bilgileri bizatihi konuştuğu gerçeklik küresindeki olgu olaylara giderek denetlememiz lazım. Buna uygunluk diyor. Buna örnek verebilir miyiz hocam? Var mıdır hemen aklınızda? Diyelim. diyelim ki sen gökyüzüyle alakalı bir... Şimdi bunu tabii şunun için söyleyecek Gazale. Sen diyelim ki Mars'ın dolaşımı ile alakalı bu modelleme yapıyorsun. Bunu nasıl denetleyebilirsin? Gerçekten bir hasat yaparsın. Dersin ki ya evet bu modele göre Mars çalışıyor. Gazale bunu şunu çözüyor. Aynı yöntemi kullanarak gaybi nesneler hakkında konuşuyor filozoflar. Nasıl denetleyeceğim bunu? Senin cennet cehennem öldükten sonra dirilme hesap sırat gibi Dinin temel kavramları hakkındaki felsefi bilgiyi nasıl üretiyorsun kardeşim? Nasıl denetleyeceğim bunu sen? O uygunluk, mutabakat sorunu nasıl çözeceksin? Büyük soru. Ne Büyük yapıyor soru burada? Gazane diyor ki bu konuda konuşamazsınız diyor siz. İkisini ayırıyor. Tabii konuşamaz. O vahiy muhtaçlığı oradan oluşturacak. Yani felsefinin yöntemi kendi alanı içerisinde anlamlı olabilir. Matematiğin yöntemi. ama Burada, burada verdiğim bilginin kesinliğine güvenip Uzatma meselesi diyor. Yani çizmeyi aşma. Konuşuyorsunuz diyor. Nereden? Gidip geldiniz mi? Anlatabiliyor muyum? Sonra uyumluluk da son derece önemlidir. Beşeri bilgi... ...farklı yöntemleri kullansa bile... ...birbirleriyle... ...birbirleriyle ilişki kurma bakımından... ...belirli bir nasıl diyelim... ...uyumluluk göstermeleri lazım. Yani ben diyelim ki eee felsefi yöntemi kullanıyorum. Sen kelami felsefi yöntemi kullanıyorsun. Öbürü şunu kullanıyor, öbürü bunu kullanıyor. Bu birbirinden kopuk değil. Hepsi çünkü yöntem bağımlı olduğu için o yöntem rasyoneliteyi ürettiğinden dolayı senin üç aşağı beş yukarı o olguyla alakalı söylediğini benim dahil olabilmem, katılmasa bile dahil olabilmem, anlayabilmem lazım. Bunu niye engellemeye çalışıyor? Efendim bana imam söyledi. Gaybi imam geldi. Ben bunu nasıl e, kendi yöntemime dönüştüreyim ki? Ya da ben ittisal kurdum. Faal akıllar aşkın bilisellikle bana böyle değil yani. Dolayısıyla bizim e, yöntemlerimizin farklı olmasına rağmen konuşulabilirliğimizi mümkün kılacak bir zeminimiz var. Bu zeminin dışına çıkamaz bilgi. Anlatabiliyor muyum? Sonra tutarlılık kriteri. Yani senin ürettiğin bilginin bir yöntem kuruyorsun. Bu yöntemi uygularken bir tutarlılık gözetmen lazım. Orada başka, burada başka olmaz bu. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi yöntemi içerisinde de ben tutarlılık gözetmek zorundayım diyor Gazali. Bu e, yaklaşım hocam e, şey midir peki? Biz e, bunu e, daha önce geriye doğru gittiğimiz zaman e, hiç görmediğimiz... Hayır görebilirsin ama bunlar unutuluyor. Zaten Gazali'nin ihya demesi de bu. Yani hmm. biz tekrar bunları, te niye mücreddit diyoruz Gazali yi? hatırla bundan bahsettik. Sorular unutulmuş cevapları tekrar sorularını hatırlatmak demektir. Tecrid budur. Hmm. Gazali bize aslında ta önce 500'den beri yöntem üzerine yapılan tartışmaların kendi tarihsel zaman ve mekanı içerisinde yeni bir ifadelendirmesinde bulunuyor. Bunu yaparken dediğim o entelektüel meydan okumaları dikkat alıyor. Kendi çağını. Tabii. Dolayısıyla şimdi ama bu niye ulaştırıyor Gazali'ye? Neyi ulaştırıyor? Tüm yöntemler sınırlıdır. Sonucuna. Tabii Gazali'nin trajedisi de burada başlıyor zaten. Ne demek bu? Eğer biz hakikate talipsek ve bilgiyi beşerileştirdik, yöntem bağımlı kıldık, alan bağımlı kıldık, e nereye kadar gidebiliriz? Aslında bu dönüp dolaşıp bir şekilde i̇bn Sina'cıların dediği yere, bağat dediği yere geliyor. Nedir o yer? E biz hakikate, beşeri gücümüzle belli bir yere kadar ulaşabiliriz. Dokunabiliriz. Onun için Gazali o krize giriyor burada. Ve hmm. o kriz neticesinde e, en azından, en azından kendisi için bir, bir bireysel bir arayışa yöneliyor. Bireysel bir arayışa yöneliyor. Şimdi bu, bu yönelimin de mantığını iyi anlamamız lazım. Şimdi çok Efendim Gazali tasavvufa karar kıldı. Olabilir. Bireysel tercih o. Bak buraya çok dikkat et. Bireysel tercih o. Gazali şunu düşünüyor. <gülüyor> Diyor ki ben bu hakikat arayışımda hakikate değmek istiyorum, dokunmak istiyorum. Bunu kelami yöntemle yapamıyorum. Bak. Kelam da neticede İslam medeniyetinde üretilmiş yöntem. Bunu kelami yöntemle yapamıyorum. Bunu meşayi yöntemle yapamıyorum. Bunu matematik yöntemle de yapamıyorum. Bunu ben kişisel olarak tasufi dediğim bir yöntemle yapıyorum. Bir iç arınmayla yapıyorum. Rasyonel yani e, biçimsel yapılarla yapamıyorum. Bunu tercih. Ama Gazali hiçbir zaman topluma bunu teklif etmiyor. Buraya çok dikkat etmekte fayda var. Gazali'nin ölmeden önce 1111'de İki yıl önce yazmaya başladığı ve ölümünden bir önce tamamladığı eserin adı ne? Şimdi düşün ben diyeceğim ki ben realistim ya da idealistim neyse ya da rasyonelistim bir pozisyonum olacak. Bu pozisyonumu e, savunacağım. Bunun doğru olduğunu iddia edeceğim ama ölmeden önce bir kitap yazacağım. İdealizm değil de mesela realizmi size teklif edeceğim. Bu bir saçmalık olur mu? Öyle değil mi de? Yani şimdi şöyle düşünsene. Descartes ömür boyu rasyonelizmi savundu. Ama ölürken dedi ki ya ben size empirizmi anlatayım. Ama şey olarak anlatayım yani bu önemlidir. Buradan gidin. E adamlar derler ki adama karıcığım sen realist değil miydin? Neyi yazdı? Onu geleceğim ama burayı iyi anlamak lazım. Bu çok hayati bir konu bence. Tabi bu şu her şeyi bırakıp tasavufa yöneldiği evre artık. İşte orada Gazali'nin teorik olanla içtimai toplumsal olan arasındaki ayrımını göz önünde bulundurmak zorundasın işte. Hmm. Gazali onun için farklı bir düşünür. Masa başı bir düşünür değil yani. Anlatabiliyor muyum? Niye yazdı? El Müstesfai yazdı. Usul-ı kitabını yazdı. Hmm. Ve Usul-ı Fıkıh kitabının girişinde bir cümle koydu. Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez. E, minyar odur. O büyük meşhur cümlesi... Ömrünün son cümlelerinden biri yani. E, Tabii ölmeden bir yıl önce bitirdiği kitabın... Ondan sonra kitap yazmadı zaten. Hmm. Şimdi... Usul Fıkıh kitabı yazıyorsunuz. Usul Fıkıh nedir? Toplumun yaşama biçimlerini, ahvalini tayin ettiğin fıkın dayandığı yöntemdir. Ve buraya da bir cümle koyuyorsunuz. İslam tarihinin ilk bu. Mantık bilmiyeninimize itibar edilmez. E, bu ne lahana turşu demez mi insan? Ha, orada mesele şu. Gazali ben bireysel olarak bir tercihte bulunuyorum e, çünkü mevcut e, formel yöntemler beni hakikatin Birini birine kadar götürüyor ama ben bu bireysel tecrübeme devam etmek istiyorum. Fakat toplum, o sofizme ve misizme düşmemesini istediğim o toplum, o rasyonel, istilali, aklın imkanları içerisinde cereyan eder. Adalet, erdem, fazilet, neyse burada sağlanır. Bu da ancak usul dairesinde mümkündür deyip bu kitabı yazıyor. Şimdi bunu anlayabilmek için... Gözden kaçırılan e, bir çok şey. Çok önemli. Ama işte kronojiye çok iyi dikkat etmek lazım. Gazane burada verdiği bir örnek var. Bu meşhur bir örnek. Gazane'nin bir teşbih bu. Ama Gazane'nin kişisel e, şeyini... E, tecrübesini anlatmak bakımından ve burada söylediklerimizi... bir zemine oturtmak bakımından önemli. Diyor ki, bir şey düşünün diyor. E, hiçbir penceresi olmayan. Dışarıda yani dışarısı fikrini vermeyecek bir e, oda gibi bir şey düşünün. Bunun içinde yaşıyoruz. Burada diyor insanlar var. O bu insanların dört türlü tepkisi olur diyor. Büyük bir kısmı yaşar diyor. Yaşar. Halk, aavan budur. Yaşar. Bir kısım zanaatkar. Bugün biz bunlara bilim adamı da diyebiliriz. Ya bu masa nereden yapıldı? Yani odan içinde bulunan nesnelerini sorgularlar. Bu masa nereden yapıldı? İşte e, duvarlar nedir? İşte işte güneş nasıl doğuyor filan gibi sorular sorarlar. Üçüncü bir kısım ise bunlara da filozoflar denildi diyor. Niçin buradayız? Burada olmanın anlamı ne? Ne yapıyoruz? Gibi sorular sorarlar. Dördüncü bir grup var ki diyor. Onlar duvarların kenarına yaklaşıp Duvara kafa atarlar. Bunun ötesi var mı? İşte tasovfudur diyor. Ve bunu çok az bir kesime... Yani bu şu demek. Biz gerçeklikte yaşıyoruz. Bu gerçekliğin belirli parçaları var. Ve bu parçaların her biriyle insanların belirli kısmı muhatap. Ama bir kısım insan bu gerçekliği devam ettiriyor. Rasyonelitenin bittiği noktanın da ötesini sormaya çalışıyor. Halbuki hiçbir verisi yok. Ama merak ediyor. Diyor ki bunun ötesi var mı acaba? Yani bu içinde kar kapalı olarak bulunduğumuz. Bunu evren gibi düşün. Bu evrenin ötesi var mı? Berisi var mı? Nedir? Bunu sorar diyor. Esas büyük Sofi Dolayısıyla gerçekliği uzatır. Niye uzatır? Gaybi olana uzatır. Meşhud olan. Zaman mekan koordinatlarında kendini bana gösteren temsil eden gerçeklik Mevcudat ötesinde acaba doğrudan benim beş duyma konu olmayan ama bir şekilde var olan başka yapılar var mı? O gaybi olana uzanma işidir tasavvuf esas itibariyle ki bu bu Gazali'nin bu açtığı güzergah İbn-i Arabi dediğimiz o irfani geleneğin ortaya çıkmasına neden olacak. Çünkü artık tasavvuf burada dikkat et. Bir yaşama biçiminden bir hakikat soruşturmasına dönüşecek. Masada yer verilecek artık. Ver, verilecek. Tıpkı kelama hmm. yer verildiği gibi. Tıpkı matematiğe yer verildiği gibi. Klasik genellikle matematik hakikatin araştıran bir disiplin değildir. Gazali onu da masaya koyacak. Hmm. Onun için Gazali'nin bu yöntem eleştirisi sonuçta pek çok şey doğuracak. İşte tahrir hareketinden bahsettik. Tahkik hareketinden bahsettik. Bunları doğuracak ama daha da önemlisi e, İslam medeniyetinde ve Akdeniz dünyasında o döneme kadar birbirlerinin meşruiyetini kabul etmeyen farklı yöntem, hakikat araştırmalarının aynı masada meşru olduğunu bize gösterecek. Gazahat ki bakın doktrinal felsefe ya da doktriner düşünme biçimleri belli bir yere kadar. Bunların bir anlamı yok, normatif. Çünkü beşeri bir yapıdan bahsediyoruz. Sizin bir yönteminiz var. Meşayiler. Tamam bu yöntemle devam ediyorsunuz. Ben buna katılırım katılmam. Ayrı bir konu. Ama kelamcı diye bir. Halbuki şeyde Farabi de kelam. Hakikatten çok uzakta bir yapı. i̇bn Sina'da da öyle. Kelam da bir hakikat araştırma yöntemidir bir yöntem olarak. E, matematik de öyledir. Gazali matematiğe benim kişisel kanaatim biraz da fazla bir yer, yer verir ki bu. Daha sonra e, Meraga, Tebriz, Semerkant. İstanbul o çizgiyi belirleyecek o matematik. Bilimlerin yükselişini sağlayacak. Bunun üzerine ayrıca konuşuruz. E, tasavvufa da bir yer açıyor. Ama nasıl anlamda? Hakikat araştırması olması bakımından. Bir yaşama, bir ahlak o konuda zaten sıkıntı yok o. İslam dünyasında zaten bir şey. E, elbette Gazali'den önce bunun e, nedir? işaretleri var. Fakat Gazali bunu tamamen masaya koyar. Der ki e, tasavvufta bir hakikat araştırma bir tür metafiziktir der ve işte buradaki tabii metafizik bizim bildiğimiz anlamıyla bir metafizik değil. <gülüyor> i̇şte Saidettin Konevi'de gördüğümüz, Davud Urkaç'ta koyduğu, daha sonra İbn Arabi okulunda gördüğümüz yapı ortaya çıkar. Tüm bunlar gel hani, hani Gazali bir tam tersi de şeyi çoğalttı. Masayı çoğalttı yani. Eyvallah. Evet. Burada tam hocam sorayım şeyi. Şimdi Mustafa Mustasfa'nın girişindeki o mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Ee ahir ömründe kurduğu bir cümle olduğunu da evet. öğrendik az önce. Tam bu hikayede anlattığınız bağlam içinde de soruyorum. Felsefeyi, düşünceyi bitiren adam Gazali şey, miti nasıl doğdu yani? Çünkü hiçbir veriyor. Bunu konuşalım mı gerçekten? Şöyle hocam, tabii konuşalım. Çünkü bu... bu cehaletten kaynaklanan. Bu kesif çünkü, cehalet hala konuşuluyor çünkü konuşuyoruz hocam. Konuşuyorlar hocam, konuşsunlar. Yani birisini... Yanlışları tavsiye ederek doğrudan anlatamayız. Bunu siyasi bir şey olduğunu daha önce de söyledim ben. Bu gayet de işlevsel bir şey. <gülüyor> bu uyarılmış, üretilmiş bir kabuldür. Bir kere şunu söyleyeyim bak geri gelmişken. Gazali İslam dünyasında büyük anlatıların içerisinde vardır. Küçük anlatılar da Gazali ile karşılaşamazsın. Gazali çok aşılmış gitmiştir çünkü. 1111'de öldü bu adam. Bak tekrar ediyorum. Büyük anlatı içerisinde Gazali'nin bu meta yöntem soruşturması ve bununla ilgili kanaatleri büyük anlatıda yer bulmuştur. Ama küçük anlatılarda Gazali herhangi bir problemi, mesaili tartışan Gazali yok ortada. Çünkü Gazali'nin söyleyecek bir şey yok orada. O kadar abartmaya gerek yok yani. Hmm. Mı? Mesela diyelim ki siz matematik nesnenin ontolojisini tartışıyorsunuz. Ya matematik yargılan uzayı tartışıyorsunuz. Gazali'nin burada söyleyeceği o büyük antik cümlesi şu. Gazali matematiksel bilimlere bir hakikat araştırması olarak masada yer açmıştır. Bu kadar ondan sonra Gazali'nin bir fikri yok. Bu üzerine düşünmüyor. Gazali büyük anlatıya yani imkan verici. daha doğrusu küçük anlatıları mümkün olacak. Büyük anlatıyı, çanağı inşa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Gazali'nin ee, İslam dünyasında matematik bilimlerde, felsefi bilimlerde, şurada burada ortaya çıkan gelişmelerde karşılaşacağım bir isim değil. Yok öyle bir şey. Hmm. Ama bu daha sonradan uyarılmış bir şey. Bunun çok politik nedenleri var. Ee, Kolonyalist çağda İngiliz İmparatorluğu'nun e, Osmanlı Devleti'ndeki operasyonlarıyla alakalı. Türklerin Anadolu'da olmamasını isteyenlerin... E, Bayraktarların yaptığı bir bunu, bir. bunu da bunu buna kadar gidebilir. Yani şöyle, ya bunu, bunu ben bunu hakikaten konuşmaya düşünüyorum, kabul ediyorsunuz, üşeliyorum. anlıyorum. Hocam. Niye evet. biliyor musun? Ya bunlar çok formel e, kurallarla e, çözümlenecek konular. Ama cehalet diz boyu daha dökümü çıkartılmamış medya hakkında konuşuyoruz. Alırsın cebiri, kazaya kadar cebiri anlatırsın, bakarsın bize gösterirsin kazadan sonra cebir çöktü mü çökmedi mi. Alırsın ok noktayı. Alırsın sayılar teorisini, alırsın mekaniği, alırsın varlık felsefesini, alırsın bilgi felsefesini. Yani böyle e, büyük cümlelerle değil. Bana tek tek e, mesela gezegenler teorisini alırsın. Dersin ki Gazzal'dan önce gezegenler teorisi Müslüman dünya Hristiyanıyla Müslüman entelektüel şu şunu yaptı ama Gazzal'dan sonra bak çöktü gitti. Ben sana bunları sırayla anlatırım. Hiç gitmeden önce 20 30 program yaparız burada. Ama ben bunları konuşmaktan artık yoruldum, üşendim yani. Bu tamamen politik bir üretim. Ee, üretimin mantığı da şu. Arap dünyasına siz büyük bir medeni ettiniz. Türkler geldi mi o içine etti demektir ya. Başka bu kadar bu kadar amiyane bir ifadeli budur ya. Eyvallah. Bununla uğraşmanın bir anlamı yok. Bu saçma sapan bir şey. Bu aşıldı da gitti yani, onu da söyleyeyim. Akademik çevrelerde ben 5 yıl yakın çalıştım oralarda biliyorsun akademik camiada bu kullanılan bir şey değil artık. Yani Edward Kennedy'den sonra efendim Sabra'dan sonra Saliba'dan sonra efendim e, pek çok Alman, Fransız, Japon, İspanyol, Amerikalı, İngiliz neyse e, bilim tarihi, felsefe tarihi çalışmalarından sonra bunlar açıldı. Kaldı ki diyelim ki öyle. E, Aşk Gazali, Gazali'nin niye kaldı yani? Hani, dedi ki girişte bunlar Tarihsel durumlar artık. Aş Ya zaten sen klasik anlamda ilahiyat... ...yaparak bir şey çözemezsin ki bugün. Klasik tıp yaparak bir şey çözemeyeceğin gibi. Son derece komplike, sofistike yapılar var. Yani insan anlayışıyla ilgili... nöroloji çalışmaları... ...transhumanizmler, post -humanizmler, kozmolojiler... ...farklı kozmoloji teoriler... ...yani bunlarla... ...bilginin geldiği son noktalarla muhatap olarak... ...zaten sen Gazali, i̇bn Sina, Sinay... kantı Kant'ın iyiyse... Buralarla ilişkilendirdiği müddetçe orada bir canlılık olur. Yoksa dediğim gibi arkeolojik bir şey yaparsın. Yani tarihte suçlu bulmak neyi çözecek? Bugün, yani şöyle düşün, ana, anahtar var. kayboldu. Diyoruz ki, lan Gazali bu anahtarı kaybetti. E dedik tamam ne olacak Gazali? Kemikleri bile kalmadı belki. Bu anahtarı ya da kapının anahtarını değiştiriyor. şikayet, bu mağduriyet psikolojisidir bak. Medeniyetimize ilişkinde bir mağduriyet psikolojisi bitiyor. Anladılar muyum? Gazali geldi. İbnü şöyle yaptı. Ya ben sana bir İbnü Bacca anlatayım. Bak bir İbnü Bacca anlatayım sana şurada. Pek çok kişi bulan İbnü Bacca bu mu der? Matematik eleştirisini anlatayım sana İbnü Bacca'nın. Matematik bilimlere ilişkin söylediği cümleleri, hakar hakaret içeren cümleleri sana söyleyeyim burada. Ama böyle okulmaz gibi düşünür. Gayet doğaldır İbnü Bacca'nın kendine göre bir yöntemi var. Yani adam rasyonel ise empirizmi eleştirecek. Adam marksistse, değil mi? Burjuvayı eleştirecek. Yani bu bundan daha doğan ne olabilir? Bağlamında anlamazsan. Tabii canım. Ya bu bu, bu çocukluktan kurtulmamız lazım. Çocukça şeyler. Kendi tarih yani Gazali'nin söylediği her cümle doğru değil ki. Ya sen şimdi bugün şöyle bir şey yapabilirsin. Ben yaptım bunu çünkü. İbn Sina'nın otantik günümüze gelen metinlerini incelediğin zaman Gazali'nin İbn Sina'yı ne kadar anladığını bile tartışabilirsin. Ama bu senin bakış açın. Gazali'nin derimde İbn Sina'yı böyle anlaşılıyordu. Gazali okusa bile göremez onu. Bak bu, bu da anlaşılmıyor. Belirli bir bütüne gömülü olan insan, Descartes okuduğu zaman Descartes o bütünün kabulleri etrafında görüyor. Onun üstüne çıkan nadir bir diyelim ki düşünce tarihçisi diyor ki. Hiç de değil Descartes bunu söylemiyor ki. Descartes şöyle söylüyor yeni bir anlatı oluşturuyor işte. Hmm. Düşünce tarihinde böyle çalışılıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü böyle bir eleştiri var. Gazali İbn-i şöyle anladı. Ya başka türlü anlayamaz zaten. O bağlam onu gerektiriyor. Gazali İbn-i Sinay didik didik okusa da göremez onu. Çünkü onun körlüğü var. Kavramına sahip olmadığın şeyi göremezsin. Yargısına sahip olmadığın şeyi bilemezsin. Bu kadar basit bu. Bugünden bakınca anlaşılmıyor. Tabii tabii. Yani biraz zor işler bunlar ama e, <gülüyor> başlamamayacak şeyler değil. Eyvallah. E, hocam şimdi vaktimiz dar diye yeni e, bir yere de geçmek istemiyorum. Siz şeyi bitirdiniz mi? Son e, söyleyeceğinizi ben bölmeden önce. Abi ne söylüyordum ben onu da. <gülüyor> Şunu söyleyebilirim. ha. Şimdi bu Gazali'nin e, Gazali bir çığlık benim nazarımda. Yani bir şey başlatıyor. Bu orada kalmıyor. Hmm. Bu proje genişletiliyor. İşte o tahkik tahrir projeleri bunların devamı ve buna Razi son e, halini veriyor ve şöyle bir iddiam var benim. İbn Sinacılığının İslam medeniyetindeki işlevselliği Gazali Razi eleştirisinden geçen İbn Sinacılıktır. Ondan sonra işlevsel doktriner olmaktan çıkıyor. Normatif olmaktan hmm. çıkıyor. Bir yöntem olarak İslam dünyasında hemen hemen her şeye sirayet edecek ki o dönemin şartlarında son derece makul bir şey e, edecek müthiş bir e, alan açılıyor kendisine. i̇bn yani Sina'nın işlevselliği Gazali-Razi eleştirilerinden sonradır İslam dünyasında. O dönemde belli bir kesimin elinde. Şunu da söyleyeyim yine, Gazali'nin çok hızlı şey söyletmeye başladın bana nedense. Evet. E, Gazali'den sonra, e, Gazali ile birlikte başlayan süreci kastediyorum hepsini o başarmıyor tabi. Turan, İran... Anadolu ve Balkan hattında, 1250'den sonra da Mısır, Suriye, Kuzey Suriye'nin katıldığı bir bilim, bilimsel bilgi toplumu oluşturuyor. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi siz, o dönemde diyelim ki Meşayilerin bir astronomisi var. Kelamuzan'ın bir astronomisi, onun bir astronomisi, bunun bir astronomisi, ortak bir astronomi bile yok. Herkesin kendine göre bir astronomisi var. Ama Gazali bu, bu yapılardan sonra İslam dünyasının bu coğrafyasının... O dönemin bilimsel astrolimisiyiz, o merkeze yerleşiyor. Medresede okutuluyor, talimden bahsettik. E, entelektüel camiada bu astronomi kabul görüyor, bu matematik kabul, bu optik kabul görüyor neyse o dönemde. Dolayısıyla bu bir bilimsel bilgi toplumu, o dönemin şartlarında bir bilimsel bilgi toplumu oluşturuluyor. Gazali'nin açtığı Gazali kapı, razı ve devamı. Deva, devamı. Sina. Devam, tabii. Artık hmm. neyse, Batlamyus astrolimisi mi işte... Efendim e, İbn-i Heysen mi? Efendim e, Nasrettin Tusi Cebri mi? Neyse şimdi örnekler böyle rastgele örnekler veriyorum. Bunlar toplumsallaşıyor, kamusallaşıyor eğitim, öğretim e, kurumlarıyla tamamen insan zihninin entelektüel bir parça haline giriyor. Astrolimi dediğin zaman insan artık sana bir astrolimisinden bahsetmiyor. Bir astrolim var, o dönemin bilimsel astrolimisi neyse o. Nereye kadar sürüyor bu? 20. yüzyılda kadar sürüyor canım. Hiçbir sıkıntı yok yani. O kendi içerisindeki gelişmelerin devam ettirerek sürüyor. Orada bir sıkıntı yok. Hmm. <gülüyor> Bunun tabii ki dezavantajları da olur. Ne demiştik hatırla? Belli bir dönemde çözüm olan şeyler başka bir zaman problem üretebilirler. Bu belli bir dinamizmi ortadan kaldırıyor. Çatışma ortamında bu uzlaşma... Hmm. ...belirli bir toplumsal e, yapıyı kurarken entelektüel açıdan da zararlara neden olur. Huzur gevşemeyi doğru. Öyle tabii. Çözüyorsun mesela İbni Arabi sisteminin, Vahdet Hücudun en büyük tırnaklı zararlarından biri de bu. İmkan metafiziyle, icap metafizini sentezledi. Her şeyi çözdü. Herkes Aa, sen mutlu ben mutlu kavga etmeyelim artık. Konu kalmıyor. Halbuki yani. tartışıyoruz ne güzel. Değil mi? Yani bu tür sentez arayışları bazen ciddi sıkıntılara da neden olabiliyor. Ama medeniyet tarihi de, düşünce tarihi de, insanlık tarihi böyle ilerliyor zaten. Başka türlüsü de mümkün. mümkün zaten. En azından şimdilik mümkün değil e, diye düşünüyorum tabii. Olmaz. Evet. Şimdi hocam, tehdit <gülüyor> e, meselemiz var. Yani konuşamayacağız diye. Dolayısıyla hani böyle öne çekmeye çalıştıklarımı sıralayayım. Osmanlılar İbn Rüş meselesi haliyle e, buraları konuşmak istiyorum. Konuşalım tabii de yani dediğim <gülüyor> gibi ben de çok öyle meraklı değilim onları konuşmaya ama konuşalım tabii. O zaman bunu e, reklamdan sonra yapalım hocam. Yine evet. bir reklam arası geldi reklamdan sonra buradayız. Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşinde son bölümüyle karşınızda İhsan Fazlaoğlu hocamızla bu hafta Gazali'yi konuşuyorduk. Artık son bölümde de başta ilan ettiğimiz şey Gazali'nin dünyası, Gazali'nin krizi arayışları ve Gazali'nin sonuçları idi. Aslında ne dair de konuşmuş olduk. Son kalan dakikalarımızda artık kendimce en önemli gördüğüm bahisleri hocam açsın istiyorum. İlki de şey olsun hocam tehafüt ile ilgili siz ilk modern felsefe metnidir. Evet, olması bakımından. Diyorsunuz. Evet. Bu sadece İslam dünyası açısından mı? Akdeniz dünyası kastetiyor. Akdeniz dünyasında. Yani şöyle bir düşünür düşünün kendi döneminde ee, sorunlu gördüğü meseleleri ve bunlara verilen cevapları alıyor ve bunları kendi zaviyesinden ee, o yön, onların yöntemini dikkat alarak ama kritik ediyor, tutarlıkları açısından, ondan sonra kendi perspektifi açısından, kritik, tam bir eleştiren felsefe metni. Bu açıdan. Bir doktriner bir vazetme değil ve diğer eserlerinde de çok farklıdır Gazali'nin. Hmm. Dediğim gibi Gazali öyle çok yalın kat başladı böyle hiç e, fire vermeden dümdüz tek bir renk gidiyor değil, çok renkli bir adam. Bazen kabul ettiğini başka bir reddediyor, bazen e, reddettiğini başka bir eserde kabul ediyor. Dinamik arayışları olan bir insan. Ama o kabul ettiklerini de reddettiklerini de kendi rengini vermeyi de beceriyor. O tarafı da var. Ya, teafıt da böyle bir metin. Bu tarihsel bir metin. Kendi politik, kendi entelektüel bağlamı var. Kendi amaçları var. E, ve bir İbn-i Sinacılık e, popüler anlamıyla bir i̇bn Sinacılık eleştirisidir. Bakın şuna dikkat edelim. Bir filozofun ne dediği, kendisinden sonra ne anlaşıldığıyla alakalıdır. Bir filozofun ...tüm bunlardan bağımsız olarak ne dediğini filozofa sorsan, o da yeni bir yorum yaparak cevaplandıracaktır. Ya yani sen desen, ya sen ne demek istedin? Sana bir şey anlatacak, o da yeni bir şey olacaktır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz e, bu tür yapıların daha sonra nasıl anlaşıldığını açıp... E, Farabi abi kaçta öldü? 950. Evet. E, şey ne zaman yazıldı? Tevhut 1095 mi? Kaç yıldız var ya? 140 yıl neredeyse. Yani siz Dekar Kant'ı eleştirdiğiniz eleştirmek için kitap yazıyorsunuz ona benziyor bu. Sizin bugün sahip olduğunuz bilgi birikimi kuantum fizikleri, relativiteler, efendim bilgisayar benzer benzetmeleriniz bile farklı olacaktır. Yapay zeka çalışmaları falan falan buradan herkes Kant eleştirisi yapacaksınız. Yapacağınız Kant eleştirisi de ee, o Kant'ın kendinde değil, Kant'ın nasıl alınlandığı kendinden sonraki mesela değil mi? Bunun gibi düşünün. Yani biraz o bağlama giderek e, olaya bakmak lazım. Teafüt'ü kutsal bir metin olarak görmemek gerekiyor. Kendi politik, kendi entelektüel bağlamı var. Ee, popüler olmuş e, bir fikriyatın temel mesele, eleştirisi. Ama önemli özelliği eleştiren bir metin olması. Orada bir vaz yok, bir kritik var. Hmm. Bu kritik son derece önemli. Sonrasında da bereketli de oluyor. Tehafüt geleneği diye bir şey e, oluşuyor. Bizde. Tabii tabii tabii. tabii. E, hatta Fatih döneminde de e, tartışmalar. O mesela niye sürdürülüyor? Çok mesela uzun yıllar artık daha sonra Fatih dönemini düşünürsek. E, Fatih döneminde niye bir tehafüt tartışması yapılıyor? Oralara kadar niye gidiyor? Mesela neyin peşindeler? E, Şimdi şöyle tehafüte ilk eleştiri yazan İbdur Üç'tü. Evet. Ama İbn-i tehafütte eleştiri yazması doğrudan i̇bn Sina'nın yanlış felsefeyi temsil etmesiyle alakalı. Yani İbn-i şunu söylüyor. Sen aslında hırsızı yakaladın. Ama bu filozof değil. diyor. Hmm. Hakiki felsefe benim anlattığım felsefe. Sen benim hakiki felsefenin muhatabı olsaydın zaten bu eleştiri yapmazsın. Şimdi bakın bunlara da dikkat almak lazım. Hatırlıyor musun? İbni, in, en büyük i̇bn Sina eleştirmen i̇bn En büyük ve i̇bn Sina'nın otantik aristotelesçi felsefeyi tahrif ettiğini iddia ederek onu ayıklayıp geriye doğru gitmeye çalışıyor zaten. <Gülüyor> İbn-i Sina'yı aynı zamanda Ebu Bereket El Bağdadi'yle eleştiriyor canım. Ebu Bereket El Bağdadi çağdaş. Çok uzun yaşamış bir adam Gazali'den daha e, geç tarihte vefat ediyor. 1152. E, 111 değil daha sonra hmm. Sultan Sencer'in ölümünden 1150 Sultan Sencer'in ölümü 1150. Tabi yani matematikte İbn Sina eleştirmeni yok ki o dönemde. matematik eleştiriyor e, en yapıp. büyük e, e, gayet e, doğal anladım. çünkü kendine kadar gelen tüm birikimi özellikle mutezili geleneği karşısına koyarak e, hazmediyor hmm. oradan yepyeni bir bina kuruyor. Ve kendinden sonraki tüm çıkan yolları belirliyor. Böyle bir adam eleştirilmez mi? Yani İbn-i Sina'yı eleştirmek aynı zamanda bir kendini var etme biçimi. Entelektüel olarak. Haliyle. E, tabii. Hı -hı. Yani. Bir şey var hocam. Bir... Ama orada belki şuna işaret etmeme müsaade et. Bu tekfir Hı -hı. meselesi. Milozofları tekfir. Tabii tabii. Yani şimdi i̇bn Sina'nın şifasını okuduğu zaman o da muhteziliği tekfir ediyor. Ne yapacağız şimdi? Ya bu tekfir meselesi de Bugünkü bağlamıyla düşünecek bir mesele değil ya. Anlatabiliyor muyum? Yani Bir kendi zaviyesinden adam onu söylüyor. Yani Gazali ya da İbni Sina e, mutlak hakikati bulmuş da bak İbni Sina gibi bir adam diyor ki mutezile bazı konularda söyledikleri tekfire insanı götürür diyor. Hani bu filozoftu. E o dönemdeki anlam-değer sıkılası içerisinde bir eleştiri yapıyor adam. Böyle gayet doğal yani bu. Bu bizim anladığımız anla itikadi bir mesele değil. Kendi felsefi perspektifleri açısından birbirlerini eleştiriyorlar diye bakmak lazım buna. Hmm. Bu doğrudan. Sert bir eleştir tabii de. Tabii canım, alem tasavvurları çatışıyor burada. Hayat görüşleri hmm. değil yani benim tabirimle Peki politik bir e, bağlam... Politik tarafı da var bunun. Var değil mi? Hatta sınıfsal tarafı var. Sınıfsal tarafı? Ben Kelamcıyım, sen Meşayisin, öbürü hmm. Eşşari, öbürü Maturidi. Ya birbirimize tartışmayacak mıyız? Ben seni söylediklerini hatta bazen çarpıtarak belki de kendi anladığım biçimiyle çeşitli kolları var. Bunları entelektüel sınıflar var. Yani bu şey değil ya yani masa başında oturmuşlar değil yani o toplumsal yapıyı düşünmek gerekiyor bir bütün olarak. Eee eyvallah. Bir de şey var hocam bu tehafürle ilgili hastane hani iki ana figür karşı karşıya gelen figür Gazali ve İbn Rüşd ise eğer yok. Orada, yok öyle bir figür. Eee yok orada. i̇bnür meselesi Türkiye'de, burada Osmanlılarda e, okunmadı, anlaşılmadı. Anlaşılsaydı hikaye başka türlü olurdu gibi. <gülüyor> ya e, beni Hocam bunu niye, Bunu niye söylüyorum? Şöyle hakikaten yani isim vermeyeceğim tabii ama böyle deve dişi gibi. <gülüyor> yok yok. E, i̇nsanlar insanlar böyle şeyler söylüyorlar. İbnü'r-Rüşd'ün Tehafütü günümüzde altın üstası geldi, hepsi İstanbul'da. Osmanlı alimleri tarafından istinsa edildi. Okundu yani, Kazaliyenin Ya Olmasaydı gelmezdi diyorum sana bak. Hmm. Mesela Taşköprü Zade gibi bir Osmanlı filozofu istinsa etti bu eseri. Taşköprü Zade biliyor, bilmez olurlar mı canım? Ama bak şuna benziyor bu. Ee, şimdi bir kuantum fizikçisi diyorsun ki Newton'un Prinsipasını okudun mu? Ne okudum ne olacak? Ya bir Prinsipas zaten matematik, geometrik olarak yazılmış. ...modern bir fizik okusa da zorlanır anlamakta. Hmm. Gelişmiş matematiğe dönüştürmemiş henüz yani. Ne okudum? Ne olacak? Ne? Ne? Zaten Newtonculuk dediğin şey modern bilimin bir parçası haline gelmiş. Ve güncellenerek, değişerek o uçta duruyor zaten onu kullanıyorsun sen. İbn-i fikriyatı 1198 önemi geri kalmış bir fikriyat o açıdan. Bu kendinde geri anlamında demiyorum. İslam dünyasında çok farklı sorunlarla, vücudu, zihni meselesiyle ilgileniyorlar. Yok ki İbn-i Sihye'de İbn-i öyle bir şey. Hmm. Nefs-ülem teoremiyle ilgileniyorlar. Yok ki İbn-i öyle bir şey. matematikten nesnenin ontolojisiyle ilgileniyorlar. Yok ki öyle bir şey. Matematik, modernler, gerçek ilişkisiyle ilgileniyorlar. Yok ki öyle bir şey. Adamların problematiği farklı. Geldikleri yer farklı. Ele aldıkları konular farklı. E, sen tanım teorisi i̇bn Sina'nın almışlar, geliştirmişler bir sürü farklı İbn-i diyor ki gelin Aristoteles'in nerede kalmışsa oraya geri dönelim, oradan başlayalım. Ya niye İbn-i optiği dururken, Kemalettin Fariz'in optiği varken niye ben oraya geri gideyim ki? Değil mi? Yani biraz meseleye böyle e, takım tutar gibi bakmamak lazım. İbn-i bir iddiası var, büyük bir iddia. Önemli bir iddia ve bunu gerçekleştirmek için adam bir proje, bir araştırma projesi kurmuş ve bunu fena değil başarıyor. Ama bu proje, kendinde değerli diye, benim için değerli olmak zorunda değil canım. Ben yani hiç, İstirah Üstü benim için hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ya da Nifto benim için anlam ifade etmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah, yani, Osmanlılar için... S Osmanlı neticede Orta Asya, İran ve ee, nedir onun adı? Orta Doğu dediğimiz bugün coğrafyanın bir parçası olduğu için, oradaki son bilginin geldiği nokta ile ilgileniyor Osmanlı düşüncesi. Bilginin geldiği son nokta ile ilgileniyor. Tutup e, ya düşün şimdi bakın siz merakayı kurmuşsunuz Urdi ile efendim Tusi ile Şirazi ile Maribi ile yeni geometrik modeller geliştirmişsiniz matematik modeller geliştirmişiz Ger fiziksel gerçekle matematiksel ilişki arasında yeni irtibatlar kurmuşsunuz sana biri gelip diyor ki Aristoteles'in şey modeli eş merkezli güneş bilme modeline dönelim abi sen nereden bahsediyorsun ya biz onları açtık i̇bn Rüşd tam olarak bu örnekteki gibi mi? Büyük oranda tabii. Hmm. Özellikle tırnak içerisinde bilimsel tarafıyla. Bak İngilizce metinleri okursa. Batı'da büyük karşılık buluyor Aa, hocam. Ne zaman buluyor? Ee, yani... ya, gayet doğal. O dönemde ilkokul mezunu adamlar. Buradan gidecek her kitap onlar için üniversite seviyesinde. <gülüyor> başka bir şey. Ama bugün... Bizdekiler de çünkü bir, bir, önemli bir kısmı zannediyorum. Batı'da karşılık bulduğu için... O psikolojik sorunlar var tabii. Ama bak bugün mesela diyelim ki... E, İbn-i Rüşd'ün... Ee, nedir meteoroloji kitabını çalışan bir İngiliz neydi adı bu adı? İbn-i Rüşt'i anlatırken pure scientist man zavallı bilim adamı diye hitap eder işte Niçin? Çünkü i̇bn iki tane aristotelesçi meteoroloji kitabı tercümesi var Arapçıya. Farabi e, bile, Kindi ve Farabi bile ta o tarihlerde, dokuzlarda bu tercümentenlerden birinin sahte olduğunu düşünüp kenara bırakıyorlar. Hı. Ama İbn Rüşd ikisini sentezlemeye çalışıyor. İkisi arasında köprüsü diye. Bunun için e, şimdi ismini hatırlayamadığım o İngiliz eee felsefe bilim tarihi eleştiriyor. Yani biraz meseleyi kendinde adamların amaçlarıyla, hedefleriyle, yönelimleriyle dikkat almak lazım. Biraz önce de değil mi? Mesela İbn Bace'nin matematik eleştirilerini İbn-i Baci'nin zekasıyla, İbn-i Baci matematik düşmanla alakalı değil. Kendi felsefi yöntemiyle alakalı. Anlatabiliyor Ya yani Biz şimdi ne diyoruz mesela? Sovyet Rusya e, genetik teoriye karşı çıktı. Bunu burcuva bilimi olarak adlandırıldı. Gülüyor insanlar. Ama tutarlılık bakımından böyle bir şey var. E, Eleştirsin eleştirmesin başka bir şey. E, ama aynı şey başka bir kültür içinde söz konusu. Kültürler kendi sistematikleri içerisinde gömülüdürler. Oradan yargılamalarda bulunurlar. Hele ideolojik hassasiyetleri yüksekse gayet de doğal bu. O açıdan İbn-i Baci'yi de, i̇bn de, Gazdani'sini de, Razi'sini de, Esri'den, Eberi'sini de neyse kendi e, uzayları içerisinde, kendi amaçları içerisinde, kendi içerisinde anlamlandırmak lazım. Bizim buradan adamlar da bunu niye yapmamış? Öyle bir derdi yok adamın çünkü. Yani adam Japonya ya adam Japonya'ya gitmek istiyor. Sen diyorsun ki adam niye Finlandiya'ya gitmedi? Ya Adamın Finlandiya'ya gitme derdi yok. Adamın ne derdi var onu anlamaya çalış. Neyi çözmeye çalışıyor? Ona bir değer yüklemedi. Elbette o adamın da kendine göre bir zekası var. Kendine göre toplumsal kaygıları var. Kendi sen buradan belki bazı sorunları görüyorsun ama o adam kendi zaviyesinden o olaylara bakıyor. Onu görüyor. Aa, bunu niye görmedi? E görmedi. Öyle bir derdi yoktu belki. Ya da öyle bir kapasitesi yoktu. O da olabilir. Belki ilgisi yoktu. Ya. Yani bu tür şeyleri... Ee belirli pozisyonlar alarak yargılayıcı bir şekilde değil de anlayıcı bir şekilde okumakta fayda var. Eyvallah. eyvallah. O, öbür türlü zulmediyorsun. Düşünürlü de zulmediyorsun. Kendine de zulmediyorsun. Tabii kendine de zulmediyorsun. Evet, evet. Gazali'nin hocam şeyde, batıdaki büyük karşılığı yani çok kısa süre sonra Latince'ye İbrani'ye çevriliyor. Bu çok güzel bir tabii, yakalama doğru. Bir kere İbrani çevreler Gazali'nin Kozmuricini, teorisini çok önemsiyorlar. Tabii ben bunlar üzerine uzmanca çalışmadım ama İngilizce makalelerden biliyorum. Ee, özellikle Mısır, Yemen e, Yahudileri daha sonra İspanya Yahudileri hmm. e, çok değer veriyorlar, önem veriyorlar. Ve tabii Gazali'nin geçen bir yine konuşmada bahsetmiştik. E, Raymond Luth tarafından e, Latince'ye tercüme edilmesi, özellikle mantığın... ...gündeme getirilmesi söz konusu. Ee, bu konuyla alakalı... ...zannediyorum... E, ...Türkçede de... ...çevrildi bir iki, iki güzel, iki üç tane güzel kitap. Alakalı yapılan. Ee, Richard Frank'ın mesela çalışmaları biraz eskidi ama... ...bu konuda çığır açıcı çalışmalardır. Daha sonra... E, ...İbrahim Ali Çorucan'ın... E, ...çevirdiği ya da çevirisine ortak olduğu bir kitap var. Başka birkaç daha metin var. Ee, zannediyorum Vakıfbank Vakıf Bank yayınlarından çıkan e, bir kitap evet. var. Yani güzel tercüme, yani bu konuda yapılan güzel çalışmalar var e, Batı literatüründe. Şey bile söyleniyor hocam, Hristiyan teolojisinin bile yeniden e, şeyi, ne diyeyim, yorumlanıp ele alınması, gazali etkisi... Ben onları tabii e, uzman olmadığım <gülüyor> konuda ya da birebir metinle okumadığım konuda bir ahkamda bulunamam ama e, ikinci çalışmalardan elde ettiğimiz bilgiler gösteriyor ki, Gazani'nin belli bir dönemde zaten e, meşayi filozof gibi algılanıyor. Hmm. Özellikle mekhasıdır felasefenin latince tercümesi çerçeve içerisinde. E, o dönemin şartlarında ciddi bir etkisi olduğunu biliyoruz. Biraz da çok açık e, metin üreten bir isim hmm. Gazani. Var. <gülüyor> bugünkü şeyle baktığımız için mi? Yani O günkü dünyada e, dünyanın en önemli, e, en büyük dehalarından, entelektüel e, isimlerinden biri bir üretim yapıyor. O kitabın işte 100 yıl sonra hemen Venedik'te çevrilmesi... 100 yıl tutmaz. 100 yıl çok fazla. Daha erken. Tabii tabii daha erken. Çevrilmesi bir tarafıyla normal mi? E gayet doğal. Biz de çeviriyoruz canım. Yani bu o kadar kopuk değil aslında. Hocam 1000 yıl önce ya. Hani, ama, ama, o şaşırtıcı geliyor. Yok işte o kadar kopuk değil işte. Ortak bir kültür havzası var. Bu Akdeniz kültür havzası tabirini küçümsememek lazım. Ortak bir kültür havzası var ve bu alışveriş zannedildiğinden daha hızlı ve daha etkili oluyor. Yani entelektüel insanlar. Yani tabii şimdi şöyle bir algımız var. Batı karanlıkta e, gömülü öyle değil. Elbette o dönemin iletişim ulaşım koşullarında e, bugünkü gibi karşılaştıramasın. Zaten perspektifler farklı ama orada da çok ciddi bir entelektüel sınıf var. E, belirli nedenlerle tabii ki bunun teolojik politik tarafları da var ama bu insanlar takip ediyorlar. i̇bn Sina yaşarken takip ediliyor. Bir de Hristiyan öğrenciler var. Yani bir Hristiyan öğrencileri var tamam içinde doğru e, açık bir toplum bugünkü Batı toplumu Amerika'da herkes gelip okuyuyoruz İslam dünyasında da insanlar geliyorlar o okuyorlar bak tabi yani hmm. kemaat Yunus'un Patrick talebesi var Kaykonides, Şiraz'da ders alıyor canım yani öyle değil Çinliler geliyorlar Merkez'de okuyorlar bunların kayıtları var elimizde bunlar böyle e, Afaki cümleler değil o dönemde Orta dünyadasınız. En gelişmiş ekonomi, politik, entelektüel güçsünüz. Etrafınızdaki insanlar çeşitli nedenlerle buradan faydalanıyorlar. Bugün sizin gelişmiş kültürlerden faydalandığınız gibi. E gayet doğal. Bugün de bu ulaşım-iletişim imkanları daha geniş. Hmm. O açıdan Gazali'nin... Gazali ben hatta sana başka bir örnek verdim hatırlıyorum. Haraki'nin astronomi metni yazıldığından 30 yıl sonra önce Suriye geliyor. Yemine geliyor. Mısır'a geliyor. Oradan Avrupa'ya geçiyor. İbraniceye tercüme ediliyor. İbranice şer yazılıyor. Yani çok hızlı oluyor bu şeyler. 30-40 yıl içerisinde hepsi oluyor. O dönemin şartlarında bunlar çok büyük rakamlar değil. Baştan Gazali'nin de böyle bir karşılık bulması şey değil. Şaşırtıcı değil. Eyvallah. Hocam peki şimdi biraz daha şey yap, konuştuğumuz bağlamın dışına çıkartayım meseleyi. Hüccetül İslam İmam Gazali. Evet, ee, yani iki saate yakın İmam Gazali'yi konuştuk. Bu Gazali e, İhya Ulumüddin'in yazarı olan Gaz e, evet. Gazali'nin Türkiye'deki her eve girmiştir o metin. malumunuz. O fotoğraftan başka bir fotoğraf konuştunuz. Başka bir Gazali. Ha, bu e, çok çeşitli metinleri var tabi. Yani Mihenkül Nazara da var, Miyar Elmi de var, Taafüte de var, Musta'svası da var, başka bir sürü. içinde onlara girmedik fıkıh kitapları var son derece teorik metinleri de var. Ama herkesin okuyabileceği ya da herkesin demeyelim ama ortalama bir enteleitin okuyabileceği metinleri de var. İhya gibi. İhya da öyle kolay bir metin değil aslında. <gülüyor> onu da söyleyeyim. Kendinde belki o kolaydır o dönem ama bugün mü zor? Yok Yoksa... o dönemde de öyle çok kolay bir metin değil. Belli bir zaviyeden, perspektiften yazılmış. Şerleri var biliyorsun. Özetleri var. En güzel şerinde Yusuf El Mardini. E, bu meşhur bizim e, Ebu'l-Elem Mardini'nin dedesi mi, babası mı ne yapıyor? E, Allah rahmet eylesin, var ya bizim... Şerif Mardin değil mi? Hı hı. Şerif Mardin'in dedeleri yani. Büyük, büyük, büyük Tabii tabii, dedesi. Yusuf el-Mardini. Yazmalar Kurumu bunu latinize edip, e, translatasyonu yayınladı. E, en önemli şerlerinden biridir. Arapça şehleri de var falan. Özetleri var. Hı hı. Ders kitapları olarak okutuluyor. Ve tabi İhya'nın son derece önemli bir özelliği. Yani ben kişisel bir kanaatimi söyleyeyim. Gazzali'de benim gördüğüm şeylerin bir tanesi insanı çok iyi tanıyor. Kendini çok iyi tanıdığı için ama. Çok acayip bir şey Evet. Onun için insanın zaaflarını, insanın amaçlarını, insanın zayıf taraflarını, güçlü taraflarını falan çok iyi anlatıyor. O aslında çok etkileyicidir. Hani Nietzsche'nin Dostoyevski'nin söylediği söz var ya ben insanı bu Rus'tan öğrendim. Ee, onu, ona benziyor. Yani ben Gazali, insanı Gazali'den öğrendim diyebilirim. Hı -hı. O satıralarında Gazali'nin çiğini, kokusunu hissediyorsun. Yani öğrencilerin mesela Gazali hakkında söyledikleri... E, rakiplerinin söyledikleri filan hepsini bir araya getirdiğinde... gerçekten çok insanla karşılaşıyorsun orada. Bu çok önemli bir şey. Yani bir düşünür insan oldukça etkisi daha fazla artıyor. Bu da çok acayip bir şey. Evet, yani i̇nsan oldukça, Hı -hı. insan gibi oldukça... E, etkisi daha fazla artıyor. Şimdi tabi Gazali'nin o süzgeci dedik ya, orada... E, Gazali hemen hemen... E, özellikle orta ölçekli eserlerinde... toplumun faydasını ve zararını göz önünde bulundurarak... sürekli zihni arkada... Yani politik bir projenin parçası olduğu için... Hmm. Büyük Selçuk Devleti... o sürekli arkada. Yani teorik bir yaklaşımı var. Doğru yanlış... E, şeyini işte mantık şu bu. Ama bir tarafta da... Yarar-zarar şeyin hep gözünde bulunduruyor. Eğitimi de buna göre kurguluyor. Bakın Gazali'nin eğitiminde çok entesan bir şey var. Hiçbir şeyi yasaklamıyor Gazali. Hierarşik bir şeye tabi tutuyor. Zaten bu talim anlayışı medreselere yerleşiyor. Gazali her şeyi öğrensin. Herkes her şeyi öğrensin. Ama belirli bir sıra düzeni içerisinde. Adım adım. Çok tedbici bir şeyi var. Yoksa şu yasak, bu yasak demiyor yani. Hemen herkes her şeyi de öğrenemez canım. Yani ya da kafası karışır. Kafasının karıştıramayacağı, idrakinin kapasitesini dikkate alarak belirli bir yöntem dahilinde tedici şekilde bilgiyi öğretmek. Bu üç ilke çok önemli gazlar için. Bir teorik anlamıyla doğru yanlış, toplumsal anlamıyla zar yararlı zararlı ve bilginin insana, o aktarılan kişiye zarar vermeyecek bir tediricilik içerisinde basamaklandırılarak aktarımı Fikriyatı çok önemlidir Gazali. Şeyde buradan e, Avam-Havas meselesini e, Gazali'nin bir tarafıyla açıklanabilir mi? Tabii Söylediniz tabii yani Gazali o konuda çok açık yani. Ama bu Avam ve Havas'ı çok keskin e, iki küme değil de gri tonları da olan yani... Avam'dan Havas'a doğru o ara basamakları da dikkate alan e, bir yaklaşım var. Belki Medrese fikri ona bunu veriyor. Yani alim olmayıp, okuma yazma bilen, az çok bilgiden haberdar olan insan tipi üretiliyor yavaş yavaş. Yani, okuma yazma bilen insan, medreselerin en büyük şeyi bu. Alim Bakıyorsun şeylerde, e, Osmanlı kayıtlarında var. Adam manav ama medrese mezunu. Yani her medrese mezunu hmm. e, hoca iş bulmuyor canım, hoca olmuyor yani. Ya da belirli bir basamaktan ayrılmış. E, Osmanlı'da böyle çok şey örneği var bunun okumuş kesim ortaya çıkıyor medreselerin süreç içerisindeki mümaharasında. Gazali onlara da görüyor tabii. Dolayısıyla böyle bir keskin iki ayrı küme değil de birbirine içkin, girgin daha doğrusu belirli bir e, tabakalaşma gösteren bir aval havas anlayışı Gazali'nin var şüphesiz. Çünkü neticede bilgi bir idrak meselesi. İdrakin de hem biyolojik hem psikolojik bir zemini var. Gazali bunu zaten... Bu idrak psikolojisi de sık sık durur. insanın bilme yetileri. Dedir. Zaten bütün önemli üzerine Duruyorlar tabii. <gülüyor> Selçuklu... Bunu kısmen konuştuk burada aslında ama tam bu meseleyi konuştuk. Kenarına koyalım diye e, gündeme getirmek isterim. Selçuklularla ilişkisi. Selçuklu, devlet düşünür ya. Dedi ki 3 numaralı adam. Selçuklu devletinin resmi düşünürüdür gazeteciler. Niye hocam? E çünkü İslam toplumunun Tek devlet İslam devleti değil ki dönemin o içinde yaşadığı. Yok, tek devlet canım. Başka ne devlet var? En güçlü devlet o. O devletin gücünü arttırması için fikriyatını geçiyor. Bir kere... Ya at, at, e, at, söz bir kere, gelimi en dürüstte gidebilir hocam. Orada da bir şey var. O, oraya da kafayı uzatıyor merak etme sen. Gidip yerleşebilir. Yok, o kadar basit değil o dönemde. De, ama oraya da, da ilgileniyor. Fakat şu var, bak... E... Dedik ya Gazali toplumu dikkate alarak iş devamla. devamlı. O açıdan resmi bir düşünür. Bak şimdi mesela bir örnek vereyim sana. Selçuklular yabancı bir güç olarak giriyorlar İslam dünyasına. Ve askeri bir hakimiyet kuruyorlar. Politik bir hakimiyet kuruyorlar. Peki meşruiyetini nasıl sağlayacak? O dönemin siyasi teorileri var değil mi? İslam dünyasında da işte bir de bir alışkanlık var. İşte Arap çoğunluğu kurduğu Abbasiler falan falan halife Arap Abbasi, Haşimi falan falan o gelenekler var. Kureyş meselesi Aynen. var falan. Şimdi mesela çok ilginçtir. ister mesaile girmedik ama eee Selçukluların meşruiyet meselesini çözüyor Gazali. Biraz Arap milliyetçisi için, için kızarlar. Nedir o? Yönetimin kaynağı değil, yaptıkları önemlidir Gazali için. Hangi aile, hangi millet, nereden gel çok önemli değil o. İlla Kureyş olacak. İlla yani Gazali'ye suyacak. Kayı boyu da çok önemli değil Gazali için. Kınık da değil. Önemli olan yönetimi gücünün elinde bulunan insanların hukuka göre davranıp davranmadığıdır. Adil olup olmadıklarıdır Gazali için. Dolayısıyla yönetimin meşruiyetini kaynağına nispetle değil, uygulamalarına nispetle formül ediyor mesela Gazali. Bak bir. İkincisi Gazali mesela dil meselesini. Kutsal dil. Dilin kökeni filan meselelerini de çözüyor. Dilin tarihsel bir hadisi olduğunu... Ne Arapçanın, ne Farsçanın, ne Türkçenin... Hiçbirinin kutsal olduğunu... Öyle kavga var çünkü insanlar arasında. Bu kavgalar... 17. Avrupa'da da var. Kutsal dil arayışı bu... Inbert Eko'nun kitaplarında değil mi? Hangi dil kutsal? Adem'in dili hangi dil? filan? cennetin dili hangi dil? Gaziantep Hiçbiri değil. Dil tarihsel bir hadisi ya. Anlatabiliyor muyum? Bunlarınla ilgili çok ciddi mülazoralar. Çok gerçekçi... Ee, içinde yaşadığı tarihsel gerçekliği dikkate alan çözümler üretiyor. Ve bunlar tabii Büyük Selçuk Devleti'nin meşruiyetini de sağlıyorlar. Çözdüğü için e, çok önemli değil gibi duruyor da tabii. çözülmeseydi tabii. çok e, büyük var. bir kaos. Kaos oluyor zaten bu tartışmalarda. Hala bugün var canım Aa, benzer problemler. Gayet doğal değil mi o? Yani Arap Milliyetçiliği boğabilirdi e, oradaki bütün veleri ya da zarar verebilirdi. Ya su, şimdi bunlara girilir mi ama bak Ertuğrul Bey'e... Ertuğrul değil mi devletin başkanı? Ertuğrul diyorum Turul Bey. Hı. Turul Bey'e halifenin kızı için bir heyet kurulup istemeyiz diye gönderiliyor. Heyetin başında bulunan e, Şafi alimi... resmi görevini bitirdikten sonra diyor ki halifeye ben resmi görevimi bitirdim. Sultan için kızı istedim ama şimdi fikrimi söylüyorum. Sakın verme bu Barbara kızını diyor. Sakın bu Barbara kızını verme. Vaktimiz bitti. Neden diye sorayım hocam. Gayet doğal. Adamlar dışarıdan gelmiş. 400 yaşında bir medeniyetin yöneticisi olmuşlar. E bu psikolojik şeyleri niye ihmal ederek iş görüyoruz hmm. ki? Daha atından inmemiş. E Tabii canım şimdi Memlük Devleti'ni incele bakayım. Oradaki Arap alimler Memlükler'e nasıl bakıyor? Hmm. Dışarıdan gelmiş. Irkçı değil bu. Dışarıdan gelmiş bir güç. Köle, ordu gücüyle devlet ele geçirmiş, yönetiyor. Ben ülkenin esas sahibiyim ikinci kaldım. Bu bende psikolojik bir saygı yok. Yani. Makine değil ki bu insanlar. O dönemdeki psikoloji kültürel bir sürü problem var. Gazali bunların hepsini karşısına koyuyor. Gazali mesela o, şey, o da, Gazali de Şafii. Gazali şey gibi bakmıyor. O alim gibi bakmıyor yani. Hocam vaktimiz bitti. Ee, Her zamanki kaderimiz. Elbette yani. Bitir, senin çizdiğin çerçeveyi bitirebildik mi? Kaç kaçını bitirdik? Hocam, Onda e, birini. şöyle bir şey yaptım. E, o üç bölümden parça parça. Aldın, ha. Tamamını Öyle. yapınca çünkü yetişmiyor. Onu biliyorum. Bir bayburtlu e, olarak. Evet. Da. <gülüyor> Dolayısıyla hani hepsini konuşamayız belki ama benim açımdan yine e, çok bereketli Eyvallah. öğretici oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi Öyle. akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Soruların peşinde burada. Son eriyor. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle.